Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat. Bugün 13 Ocak Cuma. Yıl 2017, ay 1, gün 13, Kasım 67. 1438 Hicri Lahir 15, 1432 Rumi Aralık 31. Günün tarihi. 44 yıl önce bugün 13 Ocak 1973'te öğretmen, çevirmen, sanat tarihçisi ve yazar Sabahattin Eyiboğlu vefat etmiştir. 1908 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğmuş yüksek öğrenimini Fransa'da yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Hasan Oğlan Yüksek Köy İnstitüsü'nde ve güzel sanatlarda öğretmenlik yapmıştır. Halkımızın tarihi, Anadolu'nun tarihidir görüşümü savunan Eyiboğlu, Eflatundan Montaigne'den tercümeler yapmış, Mavi ve Kara, Karanlıkta Renkler, Anadolu Yollarında adlı kitapları yazmış, sanat üzerine belgesel filmler çevirmiştir. Günün Ruba kim demiş haram nedir bilmez hayyam? Ben haramı helali karıştırmam. Seninle içilen şarap helaldir. Sensiz içtiğim su bile haram. Ömer Hayyam sabahattin Eyüboğlu çevirisi. Günü sözü. Hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bu alkışı olmayan oyun, bu alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan gülün, şarkı söyleyin, dans edin, aşık olun. Hayatınızın her anını değerlendirin. Charlie Chaplin Büyük Saatli Marif Takvimi ждал со Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı bu haftanın son Açık Gazetesi Ben Deniz Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çobak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Açılışımızda Kino grubundan Krasnojotçini Krasnojotçini Para Evet. Lütfen bekleyin. Peki. Peki. Kırmızı ve sarı günler adlı şarkıyı dinlettik. Çin'den, Japonya'dan uzak doğudan bazı hikayeler anlatılıyor. Anladığım kadarıyla bir takım Ürkünç rüzgarlar da esiyor. Şimdi ona bakacağız. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından görelim bakalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Hayvani iletişim Araçları Bir 1986 ilkbaharı gecesi Çernobil nükleer santralinde bir patlama meydana geldi. Sovyet hükümeti konuyla ilgili konuşma yasağı getirdi. Korkunç sayıda insan ya hayatını kaybetti ya da yürüyen bombalara dönüştü ama televizyon, radyo ve gazeteler olaydan hiç bahsetmediler. Üçüncü günün sonunda gizliliği ihlal ettiler ama bunu yaşanan radyoaktif patlamanın yeni bir Hiroşima olduğu konusunda insanları uyarmak için değil, meydana gelenin küçük bir kaza olduğu, her şeyin kontrol altında bulunduğu ve paniğe kapılacak bir durum olmadığı konusunda halkı yatıştırmak için yaptılar. Yakınlarda ya da uzaklardaki topraklarda ve sularda yaşayan köylülerle balıkçılar çok ama çok ciddi bir durumun söz konusu olduğunu anladılar. Kötü haberi iletenler hemen uçmaya başlayıp ufukta gözden kaybolan arılar, eşek arıları ve kuşların yanı sıra yerin bir metre derinliğine kaçıp balıkçıları yemsiz, tavukları ise yemeksiz bırakan solucanlar oldular. Bundan birkaç on yıl sonra Asya'nın güneydoğusunda bir tsunami meydana geldi ve dev dalgalar çok sayıda insanı yuttu. Trajedi Kuluçka aşamasındayken ve denizin derinliklerinde toprağın daha yeni çatırdamaya başladığı sırada filler hortumlarıyla umutsuz sızlanma sesleri çıkarttılar ama hiç kimse anlamadı. Ardından bağlı bulundukları zincirleri kopardı filler ve paniğe kapılmış bir halde ormanın içlerine doğru kaçmaya başladılar. Ayrıca flamingolar, leoparlar, kaplanlar, yaban domuzları, geyikler, mandalar, maymunlar ve yılanlar da felaketten önce oradan kaçtılar. Dalgalara, dalgalara yenik düşenler sadece insanlarla kaplumbağalar oldu. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yılçı Evet tarihte bugüne dek kısaca göz atalım. 1910'da bugün ilk radyo yayını gerçekleşmiş canlı bir performansla operalardan Cavalleria, Rusticana ve Pagliacci operaları yayınlanmış. Metropolitan Opera House'tan New York'taki Metropolitan Opera binasından yayın yapılmış. 1910. 1960'da bugün de Gulag sistemi zorunlu kamp sistemi Sovyetler Birliği'nde resmen ortadan kaldırılmış. Gulag sistemi 45'ten 60'a kadar 15 sene içinde yüz binlerce, milyonlarca insan perişan oldu, yok oldu. Ezildi, geçildi. Takım Adaları kitabında çok ayrıntılı inanılmaz bilgiler var. Alexander Solzhenitsy'nin. 1968'de bugün de Johnny Cash Folsom Eyalet Hapishanesi'nde Folsom State Prison'da canlı performansını gerçekleştirmiş. Gerisi efsanedir. Tarihtir. Bunun da canlı mahkumların dinleyicilerinden dinleyici olarak mahkumlardan oluşan bir Canlı performans. <Gülüş> <EdinUNKNOWN> <gülüş> <gülüş> Affedersiniz. Evet. Şimdi bakalım neler olup bitiyor. Dün akşam saatleri itibariyle Anayasa Değişikliği Teklifinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6. 7. ve 8. maddelerinde kabul edildiği Belirtiliyor. 6. madde partili cumhurbaşkanlığını, 7. madde meclisin denetim yetkisini, 8. madde de yürütme yetkisinin cumhurbaşkanına bağlanmasını düzenliyor. Bu maddelerin de geçmesiyle beraber Türkiye'de bir rejim değişikliği gerçekleşmiştir demek hiç de abartmalı olmaz. Başka şeylerle o, o, oyalanmadan bunu net olarak söylememiz gerekiyor. Bu önemli bir gelişme hatta Türkiye yakın tarihinin belki de en önemli gelişmesi o hal şartlar altında olağanüstü uzatılmış olağanüstü hal ortamında yeni bir şey yapıldı. Anayasa değişikliğine gidiliyor hatta e, tek adam rejimini getirecek anayasa değişikliği oylamaları bıçak sırtında gidince Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden de yeni bir manevra geldiği belirtiliyor Cumhuriyet gazetesinde manşetten verilmiş vekile seçim tehdidi diye yani bir seçim yapılır diye bununla Türkiye Cumhuriyet tarihinde Parmahtar Demokrasi'nin tarihinde yakından hatırladığımız dejavu diye biz bunları biliyorduk denen şeylerdir bu tarz şeyler oluyor evet şeye geçecek olursak şimdi buradan e, olağanüstü hal kararnamelerini uzmanlara anlattıran e, mülkiye hocasına da iki buçuk ay sonra soruşturma geldi haberini de verelim Ali Gül T24'ten veriyor Ankara Üniversitesi rektörlüğü 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ve kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya uygunluğu tartışmasını anlatmak üzere dersine 3 profesörü davet eden SESAL Bilgiler Fakültesi Mülkiye yani akademisyenlerinden yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak hakkında soruşturma başlatmış. Fakat... Burada tabi bazı tereddütler var suçun ne olduğu pek belli değil hangi yasaya dayanıldığı da öyle bunları söyleyen baskın oran da şunları kaydetmiş bu soruşturma Ankara Üniversitesi'nde son iki yıl içinde açılmış 60 genel keyfi soruşturmanın son baklası demiş soruşturma ile ilgili vahim hukuki sorunlar var demiş emeklilikleri öncesinde Ankara Üniversitesi'nde ders verdiklerini de hatırlatmış. Üniversiteye zarar verebileceğimiz iddiası en basit deyimiyle saçma diye konuşmuş. Yani üniversite eski üniversitenin üç saygın, önemli uzman hocasına ders verdirmek ek ders verdirmenin üniversiteye zarar vermek diye geçmesi hakikaten akıl dur durdurucu bir şey devamını da konuşacağız herhalde. E, akıl durdurucu çok sayıda e, absürdite sınırında dolaşan haber de e, oluyor. Hem bütün dünyadan hem de Türkiye'den. E, mesela e, şeyinde e, ilginç bir şey bu e, Donald Trump'ın soruşturması yani daha doğrusu kabinesinin senatodaki görüşmeleri yani ederken etik komisyonu şeyinden geçirmekten vazgeçiyor denetiminden Donald Trump ve kendi oğlunu da işlerinin başında tutuyor. Yani çıkar çatışması denen şeyin tipik örnekleri açıkça ortaya konmuş durumda. Böyle de bir tuhaflıkla karşı karşıyayız. Çok ayrıntılı zamanımız olmadığı için bunlar üzerinde e, çok uzun boylu duracak halde değiliz ama yani etik uzmanlarını e, bütün işlerini e, tasfiye etmen vakıflara devretmen gerekiyor o, yoksa bu, bu bir çıkar çatışmasıdır ve Cumhurbaşkanlığı yapamazsın. Amerika Birleşik Devletleri diyen etik komiteye Poşverindemeye getiriyor ve oğullarını resmen vakfın başına getiriyor. Evet. Yani i̇lginç günler yani hakikaten Çinilerin dediği gibi ilginç günler göreceğimiz anlaşılıyor. Aynı ilginçliği Çin demişken bir de çok ciddi bir savaş tehlikesinden de bahsedilmeye başlandı. Bugünkü bazı Britanya gazetelerinde ise var. Rex Tillerson dünyanın en tartışmalı şeylerinden biri olan Exxon Mobil'in CEO'su Lundan dışişleri bakanlığına doğrudan transfer olan adam tehditlerde bulundu ve geniş çaplı bir savaş riskini göze alıyor demektir Amerika Birleşik Devletleri demiş bunu diyen kim Çin Dünkü haber bu da dün akşam saatlerinde gelen bir haber. Benjamin Haas Hong Kong'dan bildiriyor. Guardian'dan. Yani bu Çin'in bu Tayvan'da. Yok. Adalar var ya. Hmm, bir tek, yapay, yapay adalar. Onlara ulaşım yasaktır demiş. Çin ve hiç kimse ulaşamaz diye bir laf etmiş Rex Tillerson. Ben bunu anlayamadım anlayamadığım pek çok şey oluyor ama gittikçe okudukça biraz böyle Sokratik bilgi gibi oluyor ee, bil, bilgi sahibi olmaya çalıştıkça daha çok okudukça daha çok ne kadar çok şey anlamadığımı bilmediğimi anlıyorum şimdi e, o adada mesela insanlar da var bildiğim kadarıyla Çin gönderdi Evet. ama önceden de konuşulmuştu buralar silah tanarındırılacaktı Çin geçtiğimiz aralık ayının yani geçtiğimiz ayın başında Oraya e, füze da yerleştirmeye başladı. Bir diğer taraftan etrafına e, askeri unsurların da gittiğine dair haberler var. Bu sadece bu yapay adalarla alakalı. Dün de işte gelen haberlere göre e, Çin'den Tayvan'a doğru büyük bir uçak gemisini göndermiş. Çin oraya doğru gidiyor. Öyle mi? Ha onu görmedim ben. Evet o da çok güzel. Biliyorsunuz Tayvan'la alakalı ilk e, ilk atılan tweetlerden, başkanlık tweetlerinden bir tanesi e, Donald Trump'ın Tayvan'a teşekkür etmek olmuştu. Tayvan sevmişti, Çin sindirlenmişti bu konuyla alakalı. Çünkü hala birbirleriyle pek barışık iki ülke olduğu söylenemez. Çin'in baya... daha Tayvan'ın ülke olduğu da söylenemez aslında. Evet. Liaoning'miş. <gülüyor> Resmi de var burada. Büyük bir uçak gemisi. Fakat Abluka'dan bahsetmiş işte Rex Tillerson. Daha henüz Dışişleri Bakanı olmadan, onayı gelmeden bile Buna izin verilemez demişler yalnız. Yani Çin'in bu adalara ulaşmasına izin verilmeyecektir demiş. Bu da çok duyduğum, şimdiye kadar duyduğum en tehlikeli açıklamalardan bir üslup olarak yani. Anlamıyorum. Yani Rusya ile <gülüyor> Çin'in en büyük müttefikinin neredeyse bütün dış politikasını beraber paralel gittiği ülke olan Rusya ile gayet güzel geçin. Birbirlerine gülücük mesajlı gülücük dolu mesajlar at. Daha önceki yaptığın işlerle de zaten beraber ol. Ondan sonra içine böyle çeşitli yollardan önüne taş koymaya çalış. Çeşitli e, açıklamalar yap. En son zaten şey, Donald Trump'ın yaptığı e, en temel taleplerden bir tanesi de Japonya'dan, Asya'dan askerlerini çekmekti. onu karşında nükleer e, füzelerle donatmaktı evet. Japonya'yı. ya Bunun da yolu açılmak için belki de başka bir gerilim yaratılmaya çalışılıyor olabilirdi. Yani 3 bin kadar ada varmış yapay ada Güney Çin denizinde. Evet böyle bir çok tehlikeli bir durum var. Bunu da geçiyoruz şimdilik anlamadık. Bu arada bir başka gene tehlikeli durum var. NATO tatbikatıyla ilgili hazır onun da söylemişken söyleyelim. NATO tatbikati dikkatleri Polonya'ya çevirdi diyor. BBC Türkçe'nin haberi bu da. Orta Doğu'da yaşanan sürecin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkan değişimi döneminde Rusya ve Avrupa'ya dönük politikaların yüksek sesle tartışılması devam ederken Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'daki tatbikatta soğuk savaştan bugüne en geniş katılımı ile katıldığı da dikkat çekiyor çekiyorum. Buyurun buradan yakın. Rusya'nın komşusu bir malum olduğu üzere. Evet. Polonya. 3000'den fazla Amerikan askeri görev yapacakmış. Amerikan Zırhlı Birlikleri Dravsko-Pomorski bölgesine Almanya üzerinden taşınmış. Bir bölümde Vroslav şehri yakınlarındaki NATO üssüne yerleşmiş. NATO birlikleri Almanya ve Romanya'ya doğru hareket etmesi planlanıyormuş. Bir de böyle bir... Rusya ile Polonya sınırı var mı? Ukrayna yok mu arada? Yok. Büyük bir sınırı da var. Ha, var yukarıda kadar. galiba. Evet evet. Yok ya Belarus var Litvanya var Ve Polonya'da var Polonya, Polonya var Ukrayna var Gösterim burada. Yani, Polonya ile Rusya'nın sınırı yok mu? Yok gibi duruyor Litvanya Belarus hmm, Şurada aşağıda da Ukrayna bilmiyorum. var Romanya var Macaristan Slovakya Çek Cumhuriyeti Almanya Rusya biraz daha diplere doğru çekilmiş gibi duruyor İyi Ama yakın Yakın yakın arada bir Belarus var. Update iyi çekecek olduğu bir Belarus var. Acaba bu haritada Kırım da şu anda Ukrayna'da görünüyor. O da evet. Kırım'da Ukrayna'da değil. Rusya'nın bana artık Kırım. İçindeki bütün Doğru. vatandaşlar ve şey üstleri, deniz üsleri ile beraber. Evet. Şimdi bir de bunu da kayda geçelim. Hemen arkasından da şey Rusya'nın Türkiye ile yapılmış olan bir anlaşma da var. Onu da söylemek ister misiniz? Bir mutabakat imzalanmış. Hayır görmedim onu. Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçmesi için. Yani birbirimizi vurmayalım. Geçmişteki gibi az daha savaşacak hale gelmeyelim diye yapıyorlar. Onun için Hı. Amerika Birleşik Devletleri de, de yapmıştır. Rusya'da bir işe yaramamıştır. Evet. Yani ilişkiler güzelleşmiyormuş. O zaman gene de yapılması hiç, hiç yoktan iyidir. Evet. Ee, ve Genel Koronay tarafından yapılmış bu açıklama. Her iki tarafta da terörist hedefleri yönelik taarruzlar diye şekli, şeklinde ...Rusya Hava Uzay Kuvvetleri ile Türkiye Hava Kuvvetleri... ...bizde uzay kuvvetleri yok tabi... Ee, ...bağlı uçuşların... ...uçuş güvenliği, koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmalar... ...belirlenmiştir deniliyor... ...tarihte de dört defa müttefik olmuş... ...Rusya ile Türkiye... ...son derece endişe verici bir haber daha... ekleyeyim bütün bunlara... ...Şam'da... ...büyük bir patlama... ...hava limanında intihar bombası... ...saldırısı olduğu belirtiliyor... Reuters kaynaklı çeşitli gazetelerden alabiliyoruz. En az yedi ölüden bahsediyor. Devlet televizyonu Suriye'de. Askeri havalimanı var mı? Evet. İnternet Bombayısı diyorsunuz Sputnik'te İsrail vurdu diye yazıyor. Evet yani. işte farklı şeyler var. Yani... Mezle askeri, askeri havalimanı patlamalar meydana gelmiş. Sputnik'ten aktarıyorum. Özür dilerim. Patlamalar havalimanındaki mühimmat depolarını hedef falan İsrail jetleri tarafından Suriye'nin iddiası bu. Suriye İsrail yaptı diyor. Son dakika haberi olarak Ama verilmiş. Askeri havalimanı değil mi? Bakıyorum. O konuda şeyiz. Ee, Eski Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu başkanı da aynı şekilde füzeler Şam'daki Mezli havalimanı birkaç dakika önce vurdu diye duyurmuş. Ülkenin diyor en önemli güvenlik birimlerine ait merkezlerin bulunduğu Kafr-Susa mahallesi yakınlarında gerçekleşti ve intihar saldırısına kaynaklandığı düşünülüyor diyor. En az 7 ölüden bahsediliyor. Saldırısı sonrasında birçok arabanın kullanılamaz hale geldi. Yok askeri değil herhalde bu. Ne çok e, yani Bilmiyorum tabii. Bu... Evet, yani çok zor bu şeyleri değerlendirmek. E, Şam'ın güneyinde bulunan Kafr-Susa aynı zamanda birçok üst düzey bakan ve yetkinliği yaşadığı bir bölge ancak Ajans France Press'e göre patlamanın yaşadıkları yerden uzaktaymış. Onların yaşadıkları yerden. İsrail roket attı diyor. Bu da çok çok son derece ciddi bir şey tabi. Yani bir yandan Avrupa'da Sovyetlerle Avrupa sınırı arasında Polonya'da bir gerilimden bahsediyoruz. Bir Çin'de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Denizi'nde bir de Orta Doğu'da maşallah böyle bir açılış günü yapmış olduk. Ama burası sivil, as şey, sivil havalimanı değil. Olabilir, evet. Yani orası o nokta önemli olabilir. Ama yani aynı haberde farklı yerlerde farklı şekilde dile getiriliyor. Evet artık çok zor yani bunu. Yani devlet televizyonu resmen Tiberya, Tiberya gölü, <gülüyor> gölü yakınlarından bir yerden... İsrail'den atılan roketler diyor. Hmm, okay. Tamam. Kafirsusa'daki saldırı ayrı bir saldırı galiba. Şam'daki meydana gelen intihar saldırısında Dikş hayatına kaybetmiş orada dediğiniz gibi. Bu Kafirsusa mahallesinde. Diğeri Ki, de Mezze'deki bir... ya, askeri havalimanında gerçekleşen ha, saldırı. Neşli, evet, i̇ki ayrı şey var. Evet iki yani. ayrı şey var. O Mezze'dekini İsrail yaptı deniliyor. Kafirsusa'dakini de intihar rombolisi yaptığı söyleniyor. Ee, evet üstlenen eden yok. Bu arada e, şeyden de bahsedelim bu Reyna e, saldırganının da e, karısını e, iki çocuğuyla beraber tuttuğu evden büyük o, büyük çocuğun oğlan çocuğunu alıp kaçtığına dair bir haber ve o da çok acayip bir şey ve e, karısının da tutuklandı. Küçük kız çocuğuyla beraber gözaltına alındı Berver. Onun da Kim ne Kim kaçmış efendim şimdi? Öz yapan Özbek Reyna saldırısını gerçekleştiren Özbek. Hı hı. tuttuğu Tuttu evde zeytin burnunda. Çocuğunu alıp kaçmış. Çocuğunu alıp kaçmış. Gittik. İstikamet belli o zaman. Erkek çocuğudur bir de şimdi. Evet evet. Erkek çocuğunu al, kız çocuğunu geride bırakmış. Kız çocuğuyla karısını da güvenlik güçleri gözaltına almışlar. Böyle e, acayipliklerden acayiplik beğen diyebiliriz. Helalleşti. Evden öyle çıktı diyor karısı. Sonradan da geldi. Çocuğun büyük Erkek çocuğumuza aldı gitti diyor. Bir e, ilginç şey de şu var. E, Renaissance'in adı neydi? Onu bulmaya çalışıyorum. 39 kişi öldüren Özbek asıla. Ah, Abdul Gadir Masharipov. Eşi Maltepe'de bir eve düzenleyen Maltepe'deymiş. Operasyonda gözle altının, bir buçuk yaşındaki kızı koruma altına alınmış. Yani büyük trajediler bunlar tabi. ...Masaripov'un ise saldırıdan sonra... ...yanındaki dört yaşındaki oğlunu alarak... ...kaçtı. Toygun Atila'nın ...haberi bu da hürriyetten. Umarım bayrak haline getirmezler. Türkiye'nin şu andaki olmayan sınırlarındaki... ...devlet içerisinde. Evet, hiçbir şey anlaşılmıyor. Bakın nasıl kaçtılar diye bir örnek... ...olmaz diyorum yani. Evet. Bir yandan baktığınız zaman. Bir anda Suriye... ...ya da Irak'taki topraklarda çıktı... ...portaya işedin. Helalleştik ve evden çıktı demiş... <gülüyor> İlk terör örgütü deaşın ya da IŞİD'in İstanbul'daki hücreleri ve katliamda teröriste yardım ettiği düşünülen kişilere ulaşılmaya çalışılıyor ama bugüne kadar ulaşılmaması bu kaçıncı gün 13. günde biraz zor Star gazetesinde yer alan habere göre ise işte, e, yeni bilgilere ulaşılmış haberde saldırganın yüz tanıma sistemi ve teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı, telefon veya internet kullanmayarak bir hücre evinde saklandığı öne sürülüyormuş. Nerede? İstanbul'da İstanbul'daki hücrede saklanıyormuş. Ee, bu sebepten ötürü dışarı çıkmıyormuş. Bir yandan da panikte devam ediyor. Dün değil evvelsi işte Bağcılar'da Reyna saldırganı paniği yaşanmıştı. Metro seferleri aksamıştı bu ihbar üzerine. Bir diğer taraftan da Star haberi olduğu için artık ben biraz daha imtina ederek okuyorum yani. Tabii ihtiyat payı bırakmam evet. lazım. Ve son olarak şimdi ara vereceğiz. Ve telefon konuğumuz olacak. Ama son olarak bir de anlaşılması güç bir ifadeyi de bir ifadeyi de ekleyerek bitireyim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dolar Türk Lirası paritesinin dörde dayandığı ekonomik durumla ilgili olarak ekonominin artık Türkiye'ye saldırmak amaçlı kullanıldığını biliyorsunuz demiş ve elinde silahı olan teröristle doları avrosu Faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok demiş. Ben bunu yorumlamakta biraz zorluk çektim ama herhalde... Düz mantıkla yaklaşırsanız hataya düşersiniz diye düşünüyorum ben. Evet, düz... Yani Her elinde e, dolarda döviz bulunan terörist demiş olamaz. Değil mi? Olamaz yani. Olamaz. Peki ne olabilir? Olmaz olmasın. Faiz olan, elinde faiz olmak ne demek? Yani bankalar o zaman şey mi oluyor? Bankaların elinde faiz yok mu? var. Tamam o zaman. Yani bence doğrudan bir şey örnekler. Farklı bir anlamı vardır, biz anlayamıyoruzdur. Evet. Muhtemelen öyledir yani. Muhtemelen Değil mi? öyle, evet. Zaten o da söylemiş, alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağız dedik diyor. Evet. Açık Gazete Evet, Açık, adli, açık Gazete burası ve biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi Volkan Atılgan'la bağlantı kurduk. bu Tam da şeyde Eduardo Galeano'nun Annalar kitabında da bugüne denk gelen bölümde de bir 1986 ilkbaharı gecesi Çernobil nükleer santralinde bir patlama meydana gelmesi ve hemen arkasından da o zamanki adıyla Sovyet hükümetinin konuyla ilgili her türlü konuşmayı yayını yasaklamasıydı günlerce. Evet şimdi Sinop vaziyetindeyiz. Merhaba Volkan. Merhaba, iyi gün. Merhaba günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Murat, gün yayınlar diliyorum. Evet, şimdi bu sergiyi birazcık bahseder misin? Bayağı geniş çaplı bir şey sürdürüyor. Zaman zaman da Açık Radyo'da da takip etmeye çalışıyoruz. Ben geldiğince ilginç bir dizi, sergi dolaşıyor bütün Türkiye'yi. Ee, evet abi. Ee, bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Ee, Firokta Mersin'de Parlamento tarafından kararı bağlanmış, silindiğimizde faaliyete geçmesi tasarlanan iki ayrı e, miktar lütf santrali inşası. Biri Sinop'ta, diğeri Mersin'de. E, ben lise başta olmak üzere, tütürekler bildiğiyle takiben e, STK'ların, e, sindikal toplumun e, ve siyasi toplumun, uzunca bir süredir e, muhalif bir var. Ancak maalesef bu muhalif tavır kendini e, binlerce sayfa, rapor e, ya da yılda bir defa düzenlenen mitinglerle e, ortaya e, çıkıyor gibi. Bunun da maalesef kamuoyunu toplumda bir karşılığı olamıyor gibi. Bu noktada ben de bir fotoğrafçı olarak e, Şahdaş Samad'la e, bizzat Sinop'un e, doğal ee, zenginliklerini, e, bitki florasını, e, faunasını, deniz çeşitliliğini, e, tarım işçilerini, kısaca sıra yapan her şeyi e, bir e, fotoğraf sergisine dönüştürerek tüm ülkesi verdirme kararı aldım. Kartal belediyesindeyiz bugün. Saat 5'te e, açılışımız olacak. 13. durağımız e, yaklaşık Bugüne kadar Ömer abi 800 bine kadar e, insana ulaşabildik, dokunduk. E, bağırmadan, çağırmadan, sakin sakin e, nüklelerin, nükleer güç e, bize neler kaybettireceğini insanlara anlatıyoruz. E, ve baktık ki da buluyoruz. Yani nükleer güç santralini bu şimdilerde tasarlayan etmeye çalıştık. İktidara karşı mevcut hükümete karşı sempatisi olan oy veren ya da o partinin üyesi olan insanların e, gelip güç verdiklerini destek verdiklerini e, <gülüyor> ve her bir konusunda bizlerle birlikte saftıktıklarını açıkça Bu çok e, kıvançlıyız. Evet yani şöyle diye evet. şöyle diyebilir miyiz yani bu ideolojik ve fikri e Siyasi görüşler, ötesi bir şey, bir köprü gibi bir şey kurulması söz konusu olabilir. 800 bin insanın katılımını sağlamadığınızı nasıl tespit ediyorsunuz? Yani sergilerimizi e, fuayelerde ya da sergi satılığında değil, e, günlük sıcak noktalarda, kent meydanlarında Açıyoruz Ömer abi Ayrıca her sergi için Binlerce Buluşur oluşturup onları da Hane altlarına dağıtıyoruz Gittiğimiz bölgelerde Dolayısıyla böyle bir data Oluştu elimizde Hem ziyaretçi sayısını takip ediyoruz Sergiyi açıp Olay malini terk etmiyoruz evet. Birebir bire aksine Bu noktada Takipçi oluyoruz. Bugün Kartal'da e, Pazartesi gününde takip eden İstanbul Sarıyer'de açılacak sergilerimizde e, din izleyiciler e, aynı zamanda e, Çağdaş Sanat'ın diğer formlarıyla da karşılaşıyorlar. Karşılaşacaklar. Örneğin bugün Kartal'da e, Art İstanbul Trio adlı grubumuz bize eşlik edecek. E, gönüllülük esansıyla diğer e, sanatist dinlerine e, tabi sanatçı dostlarımız da güç veriyorlar, destek veriyorlar. Sergi e, aynı zamanda bir dinletiye e, dönüşüyor. E, tam bir dayanışma e, e, sahip bir yapıdayız. Evet, bir çeloke... Zaten şu ara, özür dilerim abi, sürü pavla kestim. E, birbirimizden başka da sahip çıkacağımız hiçbir şey kalmadı neredeyse. Yememize sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Evet çok şey, hoş yani bir e, cello, keman, piyano üçlüsü de e, sergi öncesi bir konser, bir res, evet. veriyor. Evet. Din, evet. Dinleti diyelim. Ondan sonra da sergi. Bu şimdi 17'de e, Kartal Kültür Sanat Merkezi'nde bugün. E, evet. Pazartesi evet. günü de yine 17'de Sarıyer'de. Yine yine e, saat 17 Sarıyer'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeyiz. Ee, Hacı Osman Metrosu, Dağrı Şafaka durağındadır. Yaşar Kemal Kültür Merkezi çok kolay bir aksıdır Kartal ise Kartal Belediyesi hizmet binasındadır. Hizmet binasını e, tercih etmemizin e, nedeni de e, günlük ortalama değerletçisi var belediyenin. Ee, buradan 800.000'in rakamını atıfla söylüyorum, yani abi, e, o 4.000 ziyaretçiyi hedefliyoruz. bugün belediyeyi kullanan çeşitli nedenlerle tabii kullanan emlak e, ya da işte, e, spotrasıyla benzeri unsurlar için kullanan bir yurttaşımız oluyor. O yurttaşlara da birebir ulaşma adına e, bu tarz böyle noktayı noktaları tercih ediyoruz. Evet. Valla çok başarılar şimdiden. Çok teşekkür ederim. Bunu takip etmek isteyenler için bir web adresi de verirsem bitirebiliriz herhalde. Evet çok kısmıyım. Bugün saat 17'de açılışını yapacağımız sergi Kartal Belediyesi Hizmet binasında Kartal Belediyesi Hizmet binası Kartal sahilde, Kartal merkezde belediye hizmet binası olarak geçiyor. Çok net açık çok rahat bulunabilecek bir adres. Takiben Pazartesi günü sergiyi gerçekleştireceğimiz Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi ise Hacı Osman metrosu, Darüşşataka durağında, Hacı Baradem hastanesi bölümünde. Evet, çok teşekkür ederiz Volkan. Olaylıklar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. Sana tekrar şifa diliyorum. Evet, Sevgili Murat'a selamlar. Görüşmek ümidiyle iyi yayınlar diyorum. Hoşçakalın. Çok Teşekkürler Gülayla. E, fotoğraf Sergisi nükleer nükleer mi sinop'a mı başlığını taşıyor. Bunu düzenleyen ve bugün yapan yurt çapındaki sinop nükleere karşı sesini tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor başlığıyla yaptı volkan fotoğrafçı volkan atılganın serveni kolektif serveni diyelim devam ediyor. Takipçileri için duyurmuş olduk. Pazartesi günü de devamı gelecek. yerde bugün Maltepe'de. Evet. Şimdi tekrar e, konularımıza e, dönebiliriz herhalde. Ortalıkta bir yandan savaş rüzgarları esiyor. Bir yandan etik kriz hat safada devam ediyor. İklim meselesi ap ayrı bir sorun olarak giderek keskinleşerek devam ediyor çünkü özellikle Rex Tillerson gibi ve başka iklim inkarcılarının ortada a, olmasıyla beraber hiç umut yok yani e, giderek e, Paris anlaşmasının da yürürlüğe girmesi konusunda çok büyük bir gayret e, yani yürürlüğe girmesi değil de o, orada somut hedefler belirlenmesi fosil yakıtların durdurulması açısından ve bu konudaki gayretler açısından büyük bir şey gerekiyor dünya çapında bir sefer berdik tırnak içinde yani benim yerimdeyse o da gerekiyor şeyde yani existansiyel varoluşsal bir tehlike yarattığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Trump'ın Donald Trump'ın şirketlerden oluşan şirket temsilcilerinden oluşan aracıyı da kaldırarak yani bir çeşit aslında bakıldığı zaman listeye Robert Weissman'ın da Public Citizen adlı kuruluşun başkanı olan Robert Weissman'ın yazdığı çok çarpıcı net bir yazıda yani e, bütünüyle şirketlerin Amerikan hükümetini devralması gibi bir durumdan e, söz konusu. Durumu söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani hani Türkiye'de pek çok e, milletin e, bir tarafından bir şey yapacağız diye konuşan şirket temsilcileri vardı. Evet. Orada da öyle ama orada yalnız e, milletin değil dünyanın da bir tarafına. Uh, bir şey yapacağız anlamına geliyor. Mike Pence, Rex Tillerson, Stephen Mnuchin, James Mattis, Jeff Sessions, Betsy DeVos, Elaine Chao, uh, Gary Cohn, Scott Pruitt, Steve Bannon, Linda McMahon, Andy Pazder, Wilbur Ross ve Carl Icahn gibi akıl almaz bir liste var. Yani 14 kişi en az sayılabiliyor. Aradaki bütün üst düzey memurları saymıyoruz. Bunlar tamamen kabine ve bölüm başkanları, bölümün üstlenen insanlar ve EPA gibi en önemli çevre kuruluşlarında üstüne gidiyorlar. Yani sorumluluğunu alıyorlar. Kobilerin başına geliyorlar. Eğitimin başına geliyorlar. Eğitim düşmanları, işçi düşmanları Çalışma Bakanlığına geliyor. Çevre düşmanları çevre korumanın başına geliyorlar ve en önemlisi belki de Goldman Sachs'ın temsilcilerinden en az 3 kişi var sayabildiğim benim. Yani 2008-2007 2008 krizine sebep olup da hiç yargılanmadan kurtaran büyük bankalardan Goldman Sachs'ın temsilcileri orada bugünkü Amerikan hükümetinde Temsil ediliyorlar çok ciddi bir şey var ve Trump yönetimine karşı da senatoda gayet alicanap davranıldı etik komitesinde hiç olur canım böyle şeyler hadi canım peki filan diye konuşuluyor bu çok büyük bir çıkar çatışması yaratacak belki pazartesi günü daha netleştiği zaman şey tekrar üzerinde durma fırsatı olabilir. Bu yalnız Amerika Birleşik Devletleri'ne uzak ülkeleri değil bütün dünyaya çok yakından ilgilendirecek. Skandallara çok eşlik edecek ama skandal deyince de işte e, hürriyet başta olmak üzere çeşitli e, magazinel yanına ağırlık veren şeyler değil bunlar. Yani e, yolsuzlukla ilgili çıkar çatışmalarının büyük skandalleri çıkacak bir de yeryüzünün en zengin insanı olan kok biraderler İkisi, ikisini bir sayıyorum ben onların hizmetinde olan en az beş kişiden bahsediliyor yani onlardan direkt para alarak bu işlere giren Dolayısıyla bir revolving door denen de bir olay var. Yani hem hükümette çalışıp ondan sonra özel sektöre dönen sonra da tekrar hükümete gelen iki aradaki tam bir çıkar çatışmasını yansıtan pek çok insan var. Böyle menkul kıymetler borsası komisyonunda mesela kendisi yargılanan bir adamın şimdi borsadan sorumlu bir yere getirilmesi gibi durumlar var. Karl Iken gibi. Kriminal bir sistem yani. Evet, tamamen kriminal bir sistem çok ayrıntılı yazmış aslında bu konunun en büyük uzmanlarından biri Robert Weissman ve yani şöyle bitiyor yazı belki pazartesi ve mütakip günlerde söyleriz Amerika hazır ol çok çok sert günlerden geçmeye geçeceğiz ve masif bir direniş gerekiyor alttan diyor. Bloke etmek lazım bunları. En iyi umudumuz bunu sınırlamak diyor. Çünkü Rex Tillerson mesela Orta Doğu'da önceliğimiz IŞİD'i yenmek olmalı diyor bir yandan. <gülüyor> Rex Tillerson bir konuyu ağzını açtı. Çin'le savaş söz konusu Çin denizinde. Orta Doğu'da da IŞİD meselesi Putin arkadaşı Türkiye'nin ortağı ...dindar bir kapitalist... ...bunu belki şeyle de konuşuruz... ...zaten... ...sesin örneğiyle de konuşma imkanı... ...mururuz ama... ...bizzat... ...bizzatihi dev petrol... ...artık işin başına... ...geçti... ...dünyanın başına dev petrol geçti... ...fosil yakıtların... ...egemenliği var... ...bunu azımsamak bile imkansız yani öte yandan da tabii bir de şey var biz çocuk kalmış milletiz dediği gibi Ouzata'yın Türkiye'de de bir çocuksu ama endişe veren çocuksu habiler yok değil yani e, mesela şey söyleyelim meclisteki bir kavga'nın faturası ne kadar diye bir şey var tartışma var. Anayasa değişikliğinin beşinci maddesini oylaması sırasında kürsü eylemi ve ardından yaşanan dövüşün <gülüyor> ardından mikrofon kaybolmuş. Bir mikrofon kayıpmış. Milletvekillerinin konuşma yaptığı iki mikrofonlardan birinin dövüş malzemesi olarak kırılıp söküldü ve yerinden çıkartıldığı anlaşılmış. Ee, mikrofonların her biri on e, bin avroymuş. Avro olarak Türk lirası olarak söylemem lazım değil mi? Hayır onların Türk lirası olarak söylemesi lazım. Siz ne söylüyorsunuz? Evet onlar 15 bin avro demişler. Vatandaşa dolar alın, do, özür dilerim doları bozdurun, euro'yu bozdurun, dövizleri bozdurun talimatı veren siz değilsiniz. Daha doğrusu çağrısı yapan siz değilsiniz. Evet. E, yani meclisteki alışverişi bile bunun üzerinden kurduysanız zaten yapabilecek bir şeyiniz yok. Bağlısınız. Herkes terörist. Evet. Sözcü Herkes. gazetesinden Veri Toprağ'ın haberine göre 15.000 bin avro değerindeki mikrofonların yaklaşık 60 bin diyelim. Dörde vurdu ya. Dördü geçti hatta avro. Ee, mikrofonlardan sok, mikrofonlardan biri kavgadan sonra bulunamamış. Yani bir milletvekilinin herhalde evine götürmüş olduğunu düşünmüyoruz değil mi? Ya yine götürmekten daha ziyade fiyat yüksek bir milletvekili maaşına yakın bir fiyatı gibi duruyor. Daha doğrusu iki belki de üç üç aylık maaş gibi duruyor. Bilmiyorum kim şimdi zan altında bırakmak kimse bırakmak istemem kimse ya Yani çınlamayı önlüyormuş, yankı yapmıyormuş ve konuşmacının sesini de akustik biçimde güzel bir şekilde yansıtıyormuş genel kurum salonunun. Bununla ilgili son derece teknolojisi yüksek, inovatif cihazlar bunlar. Yüksek yani sistemin en önemli parçaları Arasında bir mikrofon kayıp Benden söylemesi Öte yandan tabi şey de var Bu iki, Yedi köpek tartışması da var bir çocuk kaldı. Hikayesine ya bu bu masum bir çocukluk değil ama. Yani bir yandan baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekilinin ayağı da yaralanmış. Kendisi ısırıldım diye bir açıklama yaptı ortaya. Ardından kimileri Twitter üzerinden Şamil Tayyar gibi, kimileri de katıldığı televizyon programından Cem Küçük gibi bunu gerçekleştiren kişinin CHP milletvekili e, Eren Erdem olduğunu söyledi. Deklare ettiler. Ve ardından herkes Eren Erdemi e yüklenmeye başladı. Bütün gazetelerde Doğrudan onayla falan bu işi onun yaptığını söyleyen haberler ortaya çıkmaya başladı. Ardından bu saldırıya uğrayan Trabzon Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili bu olayı gerçekleştiren Eren Erdem değildi dedi. Mesela en temel örneklerinden bir tanesi Cem Küçük. Dün iki defa e, biraz kendini şey yapma zorunda kaldı. Geri alma zorunda kaldı. Ya da kendisi almasa bile. Bu olayı söyledikten sonra ilk deklare edenlerden bir tanesi oydu. Ve ondan sonra da ee, bu yapılan açıklamayla beraber yanlış anladığı ortaya çıktı. Bir diğer yanlış anlaşılan o açıklaması da işte Rus uçağının düşürülmesiydi. Rus uçağını düşürenlerin FETÖ'cü pilotlar olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu dün e, ortaya çıkan darbe komisyonuna verdiği metinde bunu doğrudan gerçekleştiren kişilerin genelkurmay başkanının kendisine ilettiği kadarıyla FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmadığını söylüyor. Bir diğer taraftan baktığınız zaman böyle yanlış anlaşılmalar ya da önceden erkenden konuşup farklı noktalara çıkmalar da söz konusu oluyormuş. Ama böyle köpek giremez şeklinde şeyler bastırıp gayet çocuksu, enfantil şeyler oluyor. Çocuksu mu? Naziler de yapmıyor muydu aynısını? Köpekler ve Yahudiler giremez şeklinde kapıları asmıyorlar mıydı? Ya bütün dünyada var ama bunun bir zavallı köpeklere mal edilmesi de çok... ...suhaf bir şey olarak... ...böyle öte yandan... ...tabii Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...arada darp gören Fatma Kaplan... ...Hürriyet adlı milletvekili de... ...homofobik bir söylemle... ...aynı kabinde... ...üç erkek vekil ne yapıyordunuz bakayım gibi... gene kavraması... ...oldukça zor olan bir... ...enfantit söylem geliştirmiş... ...çocuksu... Ee, ...yani... Bu da faşizan. <gülüyor> ama sonradan söylemiş. Ben öyle bir şey söylemek istemedim şeklinde ama. Ağzımdan kaçtı demiş öyle mi? Ağzımdan kaçtı değil. O manada söylemedim demiş. Hmm. Kendi söylediklerini inkar edebilecek kadar e, bir karaktere sahip olsa da ya da öyle yapsalardı zaten milletvekili olmazlardı diye düşünüyorum. Fakat tabii son derece ilginç bir şey var. Ee, yani bütünüyle böyle çocuksu enfantil filan diye ...konuşurken... ...şeyi de gözden kaçırmayalım... ...son derece ciddi bir durum da... E, ...var yani gerek... parlamenter sistemin... ...sona ermesi... ...meclisin kendini lağvetmesi... ...gibi e, trajik... ...durumlar varken... ...bir yandan da bayağı dramatik şeyler oluyor... ...mesela İstanbul Milletvekili... ...Halk Partisi'nin... ...Sezgin Tanrıkulu e, partide mecliste partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasada değişikliği teklifinin oylamaları sırasında çıkan kavgada faili meçhul bir cinayete kurban gitme korkusu duyduğunda söylemiş ki son derece tecrübeli birisi onu da söylüyor yani ben çok uzun zaman Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım 80'li 90'lı yıllarda birçok faili meçhul cinayet oldu kendimiz hedef olduk ...kurtulduk ama dün inanın... ...parlamentoda faili meçhul cinayete... ...kurban giderim, kaygısı yaşadım... ...böyle bir ortam var... ...meclis içinde faili meçhul bir şekilde... ...bir kavganın kurbanı olabilirdik diyor... ...çok... ...ürkütücü değil mi sence böyle evet. bir şey yani... ...ve yani şunu söylüyor... ...meclise sunulan teklifin normal bir... ...anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğini... ...hedeflediğini söylüyor... ...bu anayasa değişikliği teklifinin AKP... ...MHP ittifakıyla... Dolayısıyla bu anayasa değişikliğin Hiçbir şey olmamış gibi kimse de beklemeyecek Tabii ki tartışma olacak Tabi ki muhalefet bunu kullanacak Bunlardan birisi de sonuçta kürsü işgalidir Kürsüde bulunmaktır Dünyanın bütün parlamentolarında Muhalefet zaman zaman kullanır Dünyanın bütün parlamentolarında da hoş hoşgörülü olur muhalefete karşı Yani 1-2 saat 5-10 dakika neyse Sonuçta bu işgal biter Ama bununla bir kamuoyu oluşturulur fakat Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda kendi takvimi dışında, kendi çizdiği alan dışında başka bir muhalefet tarzı istemiyor demiş. Ergen çocuklar gibi demiş. davranıyorlar, ergen gibi davranıyorlar diye o da endişe verici şeylere bir ilavede bulunmuş. TÜSİAD'ın da e, son başkanı Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği başkanı Can Sen Başaran sahibimiz görevi devrederken iki yıl sonra değerler ve hayat tarzı üzerinden ayrışmanın hızlanmasını üzülerek izlediğini belirtmiş OHAL eleştirisi ve layıklık konusunda vurgun yapmış TÜSİ adın yeni başkanı Erol Bilecik oldu e, İfade özgürlüğü üzerindeki kısıtların menfaatlerimize zarar verdiğini düşünüyorum. Ortak hedeflerimizin azalmasını, değerlerimiz ve hayat tarzı üzerinden ayrışmanın hızlanmasını üzülerek istiyoruz. Sürekli bir o hal ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz demiş. Durum bu merkezde yani. E son olarak belki Cem e saklamak lazım ama Enfantik Türkiye için bir de şey Trabzon taraftarlarından biri Fenerbahçe Kulübü Müzesi'ne girip Fener'in kazandığı kupayı çalmaya kalkmış. O bizim de aslında gasp ettiniz diye. Yakalan... Odayı farklı okuyanlar da var. Çalınan kupayı geri aldı. Evet. Rektinde okuyanlar da var. İşte evet Oğuz bir son göndermeyle ee, ve daha sonra da devam etmek üzere şimdilik ara verebiliriz herhalde. Açık gazete. But it's home The only life I've ever known Only you know how I know Tobacco Road Money, get rich and old Bring it back to Dubai, the back of Nashville Teens grubundan Tobacco Road Tütün Yolu adlı ünlü parçayı dinledik bugün 1942'de bugün doğan Raymond Phillips grubun kurucu elemanlarından müzisyen şarkı yazarı Raymond Phillips'i doğum gününü kutluyoruz 75. yaş günü bugün oldukça önemli e, eserleri de ortaya koymuş olan şarkıları bir grup evet bu şekilde e, devam ediyoruz şimdi e, sizin önüyle bağlanacaktık ama bir teknik problem olduğu görülüyor Henüz o bağlanması için beklenirken biz biraz da onun da son yazdığı konuda bu şeyden bahsedelim Rex Tillerson meselesi Acımasız şeytana pabucunu Ters giydiren müce, Müzakereci diye yazmış Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson. Ha bağlantı oldu mu? Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, sesinizden belli tabii ki yine işte hala hastalığın evet. <gülüyor> üzerinizde olduğu çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Geçiyor ama ses buluk evet. hala. Ökçülük evet. devam ediyor ama ne yapalım böyle işte aşı yaptırmak lazımdı. <gülüyor> evet yani bir, bir her şeyi keşke bir, yapabileceğimiz bir aşı olsa da ülke olarak da bir aşı ya, demokrasi aşısını yapmış olsaydık da bugünleri bu halleri görmeseydik. Mecliste de e, saksılar uçuşuyor ortalıkta malum. Aa, ee, evet, e, demokrasiden diye. korunmak için mi demokrasi aşısı istiyorsunuz? O zaten yani grip şey şey zaman grip aşısı dediğiniz zaman gripten <gülüyor> korunuyorsunuz ya. O doğuştan var bizde zaten. Evet, biz... <gülüyor> aşı, aşıyla olacaksa başka şeyler de isteyebilirim ben. Vallahi yani. İnsan, yani, insan hakları ben... falan. <gülüyor> evet, İşkenceye evet. karşı mücadele, kadın hakları gibi şeyleri de aşı üzerinde yapacaksak olur. Ama e, korunmak için yapılacaksa bir aşı onunla alakalı olarak farklı öneriler de getirebilirim açıkçası. Günaydın bu arada ben de buradayım. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Su gelsin vallahi yani. Madde olmadığı zaman. Gayet bir karakter olabilirim Unutulmuyorum ama Ömer Merve geldiği zaman. E, Ömer Bey, yani can fazla pratik yaptı siz olmadan. Vallahi ona Çok göre yani. Evet. <gülüyor> Lütfen gitmeyin. Sakın Lütfen. hastalanmak falan yok. <gülüyor> T.A. tatil hiçbir şey yok yani. <gülüyor> ben bu canla baş edemem hakikaten. <gülüyor> Gidince neler oluyor gördük iki defa gittik. Evet işte. <gülüyor> Yalnız bu da şimdi bana aklıma başkanlık sistemini getirdi hakikaten. E, Valla öyle bir sistem onaylanıyor ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı tabii olarak da adı geçiyor ama aslında tabii başkanlık sistemi. Kesinlikle yani ben öyle bir başkanlıkta başkan olsam tatile çıkmaya veyahut da herhangi bir şekilde bir yurt dışına çıkmaya falan korkardım. Çünkü bir gidince vekaleten atanan o sırada yerine bakan başkan yardımcısı valla yani o kadar çok şeye pardon çok affedersiniz bir karşılaştık burada. Sibel saldırı. Evet, Sibel saldırır Bana ne demek istiyorsun bu konuda briefing alayım diye bana bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir aç bu konuyu bakalım. diye. Şimdi hakikaten yani e, vekaleten yerine bakan e, başkan yardımcısı da birdenbire öyle şeylere sahip oluyor ki gerçekten başkan olarak ülke dışına çıkmak falan bile tehlikeli. E, yani tek adamın, bir kişinin Başkan olarak ne kadar çok güce sahip olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum hakikaten. Yani bir dakikalığına dayıp yerine başkası baksa bıraksa o bir dakikada her şey olabilir. <gülüyor> Onun için evet, dün, ben olsam istemezdim. Dünkü şeylerden maddelerin geçmesinden sonra mecliste şimdi yeni bir sistemin geldiği şüphesiz. Profesör Kemal Gözler'in 25 Aralık tarihinde e, bence son derece kapsamlı, önemli bir yazısı yayınlanmıştı. Elveda kuvvetler ayrılığı, elveda evet. anayasa diye. Orada başkanlık sistemine bunun alakası yok diyor. Dünkü şeyden sonra tekrar baktım makaleye. Evet. Geçin, geçen şeylerden sonra teklifte. E, yani önerilen sistem, başkanlık sisteminin tam tersi bir sistemdir diyor geçen sistem. Açıkçası Evet. Bu özellik bakımından başkanlık sistemine değil, parlamenter hükümet sistemine benzemektedir deyip ama ondan da ayrılıyor tabii. Ve, e, asıl hedefi başkanlık sistemi veya Türk tipi başkanlık sistemi kurmak değil, Türkiye'de bir kuvvetler birliği sistemi kurmaktır e, diyor. Evet. Ve bu meclisin de elinde tek başına oku toplansa gene o da olmazdı zaten diyor ama o da değil yargı da Cumhurbaşkanı'na bağımlı hale getirilmesiyle yani sadece yasama organı değil aynı zamanda yargı organı da Cumhurbaşkanı'nın kontrolü altına sokmaktadır diyerek. Evet her şey evet, <gülüyor> evet. aşağı evet, ne varsa ve kuvvetler ayrılı kalkıyor diyor o zaman da hürriyette yoktur diye ya ta 1748'de kanunların ruhu o Montesquieu'nün ünlü eserinde o zaman ortadan hürriyetlerinde tamamen kalkacağı bir istibdat korkunç bir istibdat hüküm sürer diyor Montesquieu burada da böyle müstebit durumlardan bahsediyor ya. Yani. <gülüyor> Yani bir tek kişiye bütün bu kadar gücü bağlıyor olmak dediğim gibi aslında o kişi açısından da politikayı öldürmek açısından da hakikaten bir politikacının bunu istemiyor olması lazım. Genelde zaten başkanlar politikacılar arasından da çıkmıyor ilginç şekilde. Genelde başka işlerden başka bir şekilde yani politikayla çok alakası olmayanlar dünyadaki başkanlık sistemlerinden bahsediyorum. Biz Amerika'yı düşünüyoruz ama. Ee, bir de tabii Amerika'da politikacı olmayan bir Başkan şimdi e, işe başlıyor 20 Ocak'ta bir de o var. E, hakikaten dışarıdan gelenlerin politikaya aşina olmayanların bizden bir gücü ele geçir verdikleri örnekler oluyorlar başkanlık sistemleri. Bir politikacı'nın ömrü politikayla geçmiş birinin e, kendini yükselten gücü asıl gücü. E, yapsayarak böyle bir şeye geçiyor, o geçmeye çalışması ve anlamak mümkün değil. Ne dediğim gibi bu kadar da gücü e, kendisine toplayan bir şeyi aslında e, korkması insanın ve bu bana karşı da nasıl kullanılabilir e, diye de ürkmesi lazım ama demek ki öyle olmuyor. Çünkü Afrika'da bunun örnekleri var Afrika'daki başkanlık sistemlerinde. Hakikaten bir e, tek gün ülke dışına çıktığında Başkan <gülüyor> bir daha biliyor evet. e, Çünkü kendisi yokken birdenbire bir başkası o gücü eline geçir geri veriyor. Yani illa başkan yardımcısı olmasına da gerek yok. E, ben e, bu konuda işte bir yazı yazdım. Henüz e, çıkmadı. P24 için yazdım. E, Fredericks diye bir e, daha önce de biz bahsetmiştik aslında kendisinden başkanlık sistemi çerçevesinde. Fredricks diye bir Riggs diye bir, e, Riggs diye bir e, siyaset bilimci var. Kendisi özellikle başkanlık sistemi ile ilgili çalışmalarıyla e, bilinen ve bence başkanlık sistemi konusunda en iyi çalışmaları e, veren, hadi diyelim, e, veren demeyeyim ama veren diye de ben aslında kişisel olarak e, hakikaten salınabilirim. Fredricks'in, e, yani. Siyaset biliminde işte Hohan gibi vesaire çok başka e, hakikaten duayen örneklerden de başkanlık sistemini çok çalışanlar var. E, bunlardan da ayrıca bahsedebiliriz tabii ki. Ama ben özellikle e, bu programda FEDCİB'den bahsetmek istiyorum. Çünkü darbe e, girişiminin de üzerinden artık 6 ay e, geçmişken. Hakikaten bir darbeye en iyi zemin hazırlayacak sistem de bu başkanlık sistemi. bugün onaylanan sistem oluyor. Çünkü Fred e, Riggs şunu o, savunuyor. Hakikaten darbeleri en uygun zemini hazırlayan e, bir sistem düşünülse e, bir başkanlık sistemi olabilir. Çünkü Amerika dışındaki örneklerde e, bürokrasi de özellikle bürokrasi ile ilgili çalışmaları da var başkanlık sistemlerinde bürokrasinin nasıl tem, tembelleştiğini nasıl yozlaştığını ve bu yozlaşma ve bir anlamda politikanın denetinininden uzak kalma sonucu politika politikanın rehberliğinden uzak kalma aynı zamanda sonucu bürokrasinin şu veya bu şekilde bir klikleşmeyle ile bir partizanlaşmayla başkanlık başkan çevresinde bir partizanlaşmayla olsa dahi bir şekilde bir darbeye e, ele geçirilerek biz darbeye çok e, açık darbeye hizmet edebilecek hale geldiklerini anlatıyor. Amerikan sisteminin de çalışan tek başkanlık sistemi kendine göre iyi çalışabilir. Tek başkanlık sistemi olmasın, çok farklı bir bürokratik yapısı olması, bürokrasinin çok zayıf olması, hani orada üstelik de çok e, yazı stilde Frederick'in böyle son derece soğukkanlı aslında çok böyle sert şeyler söylerken bile. Yani çıkarım olarak e, sert şeyler söylerken bile son derece cool bir tavırla yazdığı için de okuması da çok zevklidir. E, bu açıdan tavsiye ederim. Şey söylüyor yani darbe yapsalar bile yönetemezler zaten diyor Amerika'da. Bürokrasi bir şekilde bir klik veyahut hatta bir işte e, bürokrasiyi yönlendirecek bir diyelim ki işte kurum bürokrasinin içinden darbeyi yapsa dahi zaten ülkeyi yönetemez. Çünkü zayıf kalır gibi bunu da söylüyor işte dikkat çekiyor. Fakat Türkiye'de öyle olmadığını biliyoruz. Türkiye'de tam tersi fazla güçlü bir bürokrasi geleneği var. Ve bu bürokrasinin de kendi içinde işte o yol, yozlaşma ve e, partizanlaşma belli bir sadece e, akla hizmet ediyor hale gelmesi. E, ondan sonra e, o akla sırtını da dönmesini beraberinde getirebilir. O yüzden ben bu sistemi getirmeye çalışan bugünkü... Milletvekillerini hiç anlamıyorum Bu sistemi getirmeye çalışan Politikacıları hiç anlamıyorum Kendilerine de aslında bir, bir haksızlık ediyorlar O yüzden <gülüyor> ya Burada e, Hakikaten Ülke olarak da e, Kemal Gözler'in de işte zaten hani Yazısından dikkat çekmiş gibi Bir de bütün ülkeyi ilgilendiren boyutu Zaten yani fecaat ötesi ya Yani genel bu, dedik dedik bu hale geldi olay. Yani korkunç. Ya bu kadar karamsar olarak bakmıyorum ben olay. Yani birisinin başkanlık sistemi içerisinde yurt dışına gittiği takdirde kendisini destekleyen partizanlar tarafından devrilme ihtimalini ben olsam şu şekilde çözerdim başkan olsam. Gücü paylaştırdım kendi aralarında birbirlerini yesinler. Yani biraz siyahlardan, biraz beyazlardan, biraz da yeşillerden bir bürokrasinin içerisinde dağıtırdım. Onlar kendi kendilerine birbirleriyle alakalı mücadele ederken, herkes gücü, tam gücü, esas insan oynamak için birbirlerini yerken ve artık gücü bulabilmek için oraya doğru ilerlerken, bir araya gelip beni devirebilecekleri bir noktaya gelebileceklerini hiç düşünmezdim. O yüzden rahat rahat tatilimi Avrupa'da olmasa bile Kazakistan'da yapmaya gidebilirdim. Yeşiller mi? Yani yeşil Yeşiller dediğim gibi İslami yeşil olsun hadi. <gülüyor> Sadece yeşillerde yok yeşil. Canda bayağı bir kumaş varmış bu arada. Evet. <gülüyor> yani Milliyetçi Hareket, Hareket Partisi'nin bu desteğini başka türlü okumak mümkün mü? Bana akıl kârı gelmiyor açıkçası. Vallahi Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini burada bir e, truva gibi mi okumak lazım bunu da bilemiyorum yani hakikaten. Ee, nasıl bir kere bu sistem gelsin oradan sonra biz böyle benim bahsettiğim şekilde kullanabiliriz gibi mi? Bir e, uzun vadeli başka bir şey var. Ben, ben onu da çok anlayamıyorum. Ama e, Can işte senin dediğin aslında Riggs'in söylediği. Yani biyokrasinin kendi içinde bu tarz e, bir takım komplolara, bir takım işte alt oyma hareketlerine girişmesi ve asla tatmin edilemez hale gelmesi. Bu da onu vurguluyor. Yani sen işte ne kadar liyakatla insanlar bir yere gelmedikleri zaman ve işleriyle meşgul olmadıkları zaman işte birbirleriyle meşgul olduklarında onları tatmin edemiyorsunuz. Ne kadar para verseniz ne kadar işte memur zihniyeti olmuyor orada. Tam tersi birbirlerinin altına oymak kadar işte başkanın da ya o zaman ben kendi adamımı yerine geçirtsem bu adam benim kıymetimi bilmiyor Ondan sonra benim adamım geçerse yerine ben de çok daha fazla yükselirim. Ben daha nerelere nerelere gelirim. Veyahut da benim halim bu adamın işte bak beni kıymetini bilmediği için nice olacak. Benim ayağımı kaydırıp yarın öbür gün kendi başka daha has adamını yerine geçirecek diye başka bir kliğin darbesini ele geçirmesine gücü destekleyebiliyor. Tam işte dediğin de çok öyle yararlı bir durum başkan açısından olmuyor. Ama yani bir yandan da böyle piyango gibi vuran şeyler ortaya çıkıyor. Ben şey hatırlıyorum. Nihat Zeybekçi'nin yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. Kendisi ekonomi bakanı olmuştu en son. Bu şeyden sonra. Yolsuzluk davalarından sonra. Diğer bakanları istifa ettikten sonra. Kendisi de ben de çok şaşırdım. Benim için de çok şaşırtıcı bir haber oldu diye şaşkınlığını gizleyemediğini dinleyicilerle de oradaki yaptığı basın açıklaması dinleyen kişilerle paylaşmıştı. Bir anda böyle o bürokrasinin içerisinden bir sihirli değnek tutunup sen bakansın. Sen şeysin komisyon başkanısın diye gele, ge, ge, gelebilecek olamaz mı? Ona göre de bu şansı ve yüksekten gelecek olan deneye bekleyecek olamaz mı mesela milletvekilleri? Olabilir işte zaten de işte liyakat yerine böyle e, kraldan fazla kralcılık geçtikçe e, hem ülkenin bir krize girmesi vesaire işte e, ekonomik olarak da bunu yaşadığımız gibi e, söz konusu oluyor. Hem de üstüne üstlük e, politik krizler vesaire işte politikada zaten yok aslında ortada. E, Artık sosyal kriz bir insanlarının kutuplaşmayla birbirini böyle boğazına sarılacak hale gelmesi gibi ufak tefek sorunlar yaşanıyor tabii ki. Ya artık e, sürdürülebilir bir sistem or ortaya çıkmıyor sonuçta. İşte bunun e, en ileri boyutu bir popülist başkanlık e, sisteminin aslında en ileri boyutunu bugün şeyde görüyoruz. E, Venezuela'da, Venezuela'da üstelik de Chavez vardı. Chavez gibi bir e, ideolojik e, ciddi mirasa dayanan birinin ertesinde işte Maduro'nun bugün yaptığı, bugün getirdiği ülkeyi hali görüyoruz. Üstelik de Venezuela'nın petrolü vardı. Evet. E, e, her şeye rağmen Maduro yani başta diye de bir argüman getirebiliriz ama ne kadar daha fazla? Doğan olacak. Çavuz'un zamandaki petrolün fiyatıyla Maduro'nun zamandaki petrolün fiyatı arasında da bir fark vardı. Ama sadece petrolün fiyatı dolayısıyla Venezuela bu hale gelmedi herhalde yani. Evet. Artık insanlar çocuklarını... E, Bırakacak, bakamaz hale geldikleri için duruma geldiler. Ki işte e, hastaneler vesaire. ya oraya, e, Daha önce de bahsetmiştik bundan. Canlı giren birinin e, canlı çıkıyor olması şu an Venezuela'daki birçok hastaneye mucizevi bir durum. Öyle diyelim. Evet ve üstelik de Chavez'in e, kendisinin en çok e, üzerinde durduğu, övündüğü diyelim haklı olarak belki de övündüğü noktalardan evet. biri de e, yoksulların... Aha. Halini, vaktini evet. yükseltmek için giriştiği mahalle boyundan başlayarak, boyutunda başlayarak geniş seferberlikti. Ondan da eser kalmadan anlaşıldığı kadarıyla ortada. Evet, yani tamamen sistem e, tel tel dökülüyor. işte. E, komşu Kolombiya'ya kapı açıldığında mesela e, sınır e, açılmıştı bir ara. İnsanlar temel ihtiyaçlarını temin edebilsinler diye. Hakikaten işte zaten orada da yani tamamen paraların pulu olması gibi bir durum söz konusu. Fakat insanlar bu arada ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Yani bir sistem çöküşü var. Fakat bundan çıkış da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü hala işte Maduro daha da fazla güç, daha da fazla güç diye. Biz <gülüyor> bu arada yani sonunda Maduro bir şekilde gidecek tabii ki yani. Bir i̇nsan ömrü belli. Ya yani doğal yollardan ya bir şekilde. Yüzde %50 zam yapmış ee, asker ücreti bu arada. Evet, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> %50. Ya değil mi? Yani, evet, çok yani... para pul olduktan sonra evet yani. <gülüyor> %50 Hakikaten. Evet, evet, maalesef. Ee, ve yani işte bu tabii karmaşa. Bu dünyanın işte popülizmle imtihanı. 20 Ocak'ta da Amerika'nın bayrağı devralması almasıyla bakalım nerelere gidecek işte zaten Trump'ın şimdiden performansı bir harita <gülüyor> ne diyelim Evet biz yayına girmeden önce kısa bir özet gibi bir şey yapmaya evet. çalışmıştık bugün bu sabah çok ciddi savaş tehlikeleri de rüzgarları da esmeye başlayıverdi birdenbire ve hiç şaka gibi gözükmüyor yani Rex Tillerson'ın Çin'deki adalara o Spratly dedikleri adalara abluka izin verilmeyecektir ulaşılması gibi son derece diplomasiden uzak bir açıklama yapması Çin'de Halkın Günlüğü gazetesinde çok büyük tepki yaratmış ve ateşle oynuyor savaş olur demiş ve savaş gemisi filan devrede bir yandan o var bir yandan Polonya'da çok ciddi bir evet. sınırda Amerika'nın büyük güçle, ilk defa bu Soğuk Savaş döneminden bugüne en büyük güçle katıldığı şeylerden biri yani ediyor. Bir yandan da Suriye'de, Şam'daki bombalamalarda da İsrail'in de payından bahsediliyor. Yani harika bir ortam var. Ben de bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Polonya ile Rusya'nın sınırı var mı? Ben baktım ama bir kafam karıştı. Evet. Şeyde var e, tabii ki. Nerede? Onların e, Onların şeyleri zaten bir de husumetleri malum. Şimdiki oradaki şeyde e, tabii ki e, oradaki güçlü başkan diyelim biliyorsunuz şeyde uçak kazasında ikizi öldü ve Rusya suçlandı onunla falan filan da ilgili. Evet. Komplolarda vesaire. Kazı olmaya giderken. Ka evet. Katil inanmasına giderken. Evet, ondan, o, evet ondan, sonra ondan dolayı müthiş bir şey var tabi. Zaten yani orada da işte bir şey olduğu için eee Büyük işte bir popülist şey, dalga Polonya'da. Ee, orada da bir ateş hakikaten söz konusu. Ee, ve Katrinçik'e hakikaten yani bence en sorunlu popülist liderlerden, liderlerden, perde arkasındaki liderlerden kendisi bu arada tabii ki partisi yoluyla, Gücü elinde tutuyor. Ee, hakikaten en dikkat edilmesi gereken liderlerden. Bu arada bu aklıma gelmişken söyleyeyim. Macaristan'da da Fides, e, benim şu an bulunduğum Macaristan'da %50 küsür. Ve şey de bu arada e, aşırı sağ bir ikinci parti. E, %20-25 arası e, çeşitli şeylere göre e, değişiyor. Yani %75 sağ e, yönetiyor artık Türkiye, şey Macaristan'ı. Macaristan evet Türkiye gibi aslında benziyor Türkiye ile durum ama Yobik çok başka bir şey. yok hem Türkiye'de örneği yok. Yani tam birebir örneği yok şöyle söyleyeyim. Aşırı sağ artık bir nazi şeyi, sempatizanı şey bir parti olarak alenen ve ee, <gülüyor> bazı partilerin yakınlıkları olduğu söylenebilir tabii ki ruhsal olarak ama e, gene de Yobik başka bir şey öyle söyleyelim ve e, artık ikinci bir partisi oluyor olması ve mesela burada e, sol veya da sol tandanslı demokrat sol olabilecek e, partiler mesela onlu şeylere düşmüş durumdalar artık 15, 18 vesaire gibi geleneksel ana muhalefet olan partiler. Onun için Macaristan'da hakikaten durumu berbat ötesi. Ondan sonra bu arada can sen Polonya Rusya şeyini sordun şimdi nasıl söyleyeyim sana yani işte orada bir sınır var yani iki kilometre mi ne, öyle bir şey olması lazım. ...haritadan dan açık bakarız. Kusura bakma biz bir coğrafya sınavına tabi tutuyorsun ama. Estağfurullah. Var yani. <gülüyor> Hayır. Biraz önce şeyden bahsetmişti sınırda tatbikat yapıldığından bahsetmişti Ömer Madrid'a da. Ne taraftan eğer girilmesi gerekiyorsa Avrupa Birliği ile Rusya arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir sürtüşme olacaksa nereden girilecek diye sormak için. Sormak için. Ben savaş planları da yapmaya başladım bu e, Benim işim Özelik bu olarak... Benim işim bu. Siz yapmıyor musunuz? Yok pek değil <gülüyor> boş zamanlarımda. Hayır. Bu tatbikatlardan bahsettiğiniz zaman neden düşünüyorsunuz neler düşünüyorsunuz yani bir yandan baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri bu zamana kadar yaptığı en büyük tatbikatı yapıyor Çin bir diğer tatbikatının yapay adaları üzerinde yapmak için çalışıyor en büyük uçak gemisini Tayvan üzerine yollamış ve yandan da oklar gidiyor. Kutuplar eriyor. Kuzey Kutbu eriyor. Üzerinde de çeşitli tatbikatlar yapıldı. En fazla tatbikatların yapıldığı yıldı geçtiğimiz sene. Yani isteseniz de istemeseniz de o, o harita üzerindeki ok işaretlerini size gösteriyorlar maalesef ki. Evet. Yani aslında tabii haklısın. Ee, yani şey şimdi senin sorun aslında şu bakımdan şey, taşıyor. Arada Baltık Cumhuriyetleri falan filan var. Orada e, evet. aslında benim e, Aile köklerimin de dayandığı Kaliningrad var. Ondan dolayı o bir şey ya. Rus toprağı parçası sayılıyor hmm, vesaire. Evet. Ondan böyle bir yani sembolik gibi. Bizim aslında Yunan Adaları vesaireyle ilgili şeyimiz gibi. Böyle bir sembolik çıkartma veya da öyle bir şey olabilir. Hani bir savaş başlatacak. Sen onu herhalde şey yapıyorsun. Dert ediyorsun. Ya Danzig yüzünden başlamıştı ya savaş 2. Dünya Savaşı. Burada da böyle bir şey çıkacaksa böyle bir politika olacaksa nereden çıkacak diye paralellik kurmaya çalıştım ama işte Zaten olmadı galiba. Zaten lütfen ya şey şeyi falan sayma yani baltık ülkeleri orada tankları bir yürütürsün. İki dakikada geçersin. Bak şimdi. <gülüyor> Bende de gizli ya, bir canavar Hitler, varmış. Hitler ile Napolyon'un yaptığı. Ne taraftan ben de taraftan. Sonra gerisin geri geri dönersin. Topunu vura vura <gülüyor> ayakların. Neyse ama teknoloji evet. geliştiği için daha farklı yoldan bakabiliriz dronlar vesaireler üzerinden gelen bir savaş üzerinden de değerlendirebiliriz belki geleceği. bu arada tabii şey e, Yunan adaları demişken e, ufak kayalıklar ve vesaire şeyler e, Doğu Ege'deki onlar da e, Yunanistan tarafından hak iddia. İşte Türkiye'ye karşı e, için eskiden hani böyle şeyler hep konuşulurdu. E, oraya yerleşim yapılması konusunda çalışmalar düşünülüyormuş. Minicik minicik adacıklar hani zamanlarda az kalsın savaşa e, kandak zamanında neden olan adacıklar. Öyle bir şey olmadı. yani durum var orada da. Dolayısıyla dünya nereye gidiyor diye sorarsan işte... <gülüyor> kendi çence. savaşlarımı sen istiyorsun orada da bir savaş planını yap yani zaten ee. yani mesela özellikle de Sözcü Gazetesi'nin yıllardan beri <gülüyor> takip ettiği bir konu bu yani o adalar verildi, elimizden alındı çalındı ve Yunanistan'a verildi diye onları geri alma konusunda da bir seferberlik var zaten medyanın en azından medyanın bir kesiminde diyelim Böyle bir durum. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Yani tabii Kıbrıs'ta da çözüme gidilmeye hala çalışılıyoruz ısrarla. Evet, ve e hakikaten de. Görüşmeyi. Evet. Ve artık orada da bunun son şans olduğu vesaire konusunda işte bastırmalar var. Bu arada tabii Türkiye bir yandan ilişkileri geriyor geriyor Avrupa Birliği'yle veya işte bu en son dolar, euro. Terör örgütünden bahsedildi vesaire. Ee, ama Amerika tabii bu aradaki en büyük nefret objesi Ankara'nın. Ee, ama perde arkasında kapalı kapılar arkasında. E, evet Washington'da işler kapalı kapılar arkasında da iyi değil. Ama e, Avrupa Birliği'nin e, bu işte Kıbrıs konusuna verdiği önem ve oradaki ilişkilerin artık daha fazla girilmemesi için e, Kıbrıs konusunda birazcık daha kapı açık açık. Türkiye karışmıyor Kıbrıs konusunda En azından gölge etmiyor Neden? Gölge etmemek de büyük bir şey e Çünkü şu aşamada zaten Çok kolay bir çözüm Söz konusu değil, bir türlü varılamıyor Çözüme hala Kıbrıs'taki politikacıların da Her iki taraftaki Akıncı gerçi Çok ve Anastas Yardış'ta çok fazla şey Hakikaten çözüme Yatkın Diyelim vesaire e, çok destekliyorlar belki çözünü ama aynı zamanda da e, özellikle e, Rum tarafında e, ciddi bir takım ikircikli kalınan ve e, çözümünde işte hala e, bir türlü kabul edilmeyen şeyler var vesaire derken e, bu müzakereler işte bugüne kadar tamam geldi ve artık tekrar Cenevre'de bakalım çıkacak bu sefer vesaire falan filan Deniyor. Ama bir de Türkiye karışsa ki bazen de arada bir e, laflar edildi Ankara'da böyle bir takım açıklamalar vesaire yapıldı ve o açıklamalar e, Ankara'da yapılıp geçiliyor günden dahi olmuyor Türkiye'de ama Kıbrıs'ın kendi içinde müthiş bir e, şok iki tarafta da şoka sebep olabiliyorlar her söylenen söz bir kırıntı dahi bundan dolayı Ankara'nın şu an sadece bir konuşma yapması yeter. Of. Ankara'daki politikacıların yani her şeyin salla, sallanıyor olması için ondan dolayı e, bir şey henüz yok. A, arada işte ben sosyal medyada e, gördüm Kıbrıs elden gidiyor vesaire gibi bir takım hashtagler açılmış bir şeyler olmuş e, bakalım bilmiyorum yani orada ne olur nereye gider kurtarırlar. Altımızı Son dakikada hayra açalım diyerek bitirelim ben kitap önerebilir miyim? Hı? Bu itham üzerine bir kitap öneririm. Okuduğum bir kitap var buralar işte. Neden canton bir savaş planları yapıyor diye sor, sor, soran olursa. Tim Marshall'ın bir kitabı vardı. Geçtiğimiz sene yayınlanmıştı. The Prisoners of Geography diye. Yani coğrafyanın mahkumları diye. On harita üzerinden şu anda konuştuğumuz politikayı Küresel politikanın nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Şimdi Rusya kısmındayım. Orada mesela bahsetmediği için sordum. Yani Baltık ülkeleri üzerinden bütün planlar kuruluyor. Bütün planlar yapılıyor. Ama bir de bu olayın Polonya boyutu var. Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının ardından Polonya'ya olan bağlantı kesilmiş olabilirmiş ama dinleyicilerimiz de hatırlatıyor. Orada bir oblast varmış. Evet. Kaliningrad oblastı galiba. Tekrardan bir bakayım yanlış anlaşılma olmasın. O Oblast üzerinden zaten bütün Baltık filoları da harekete geçmeye çalışıyormuş. Daha çok fazla konuşacağız gibi duruyor bu tatbikatlar vesaireler devam ettiği müddetçe Can Tombil'in savaş planları. Tabii bir yani. de şöyle bir şey var yani Polonya hakikaten o bölgedeki Rusya'nın karşısında olabilecek en yani tabii tam da değil ama yani Rusya ordusuyla karşılaştırmak zor gene de Polonya ordusunu dahi ama yani tabii Baltık ülkelerinin böyle bir gücü hiç yok. Ondan dolayı aslında hakikaten e, onlar adela bir tampon e, gibi orada. E, ama asıl e, Rusya'nın karşılaşabileceği bir orada olsa Polonya olur. Bizi tam yani ikinci dünya, birinci dünya savaşı geldiğimi şey gibi hissettim birden birdenbire yani. Hakikaten... Öyle artık, ama, bahsediyoruz. Yıl, 20. Yüzyıl boy, boy, sonu, boy, 20. yüzyıl başları <gülüyor> gibi böyle ilk. Biz, biz burada üst, falan. üst kattaki toplantı masamızda zaten savaş haritalarını koyduk. Her gün toplantı yapıyoruz. Piyonsuz ama. Açık radyo nereden nereye geldi? Açık radyo. John <gülüyor> Tombil'in savaş planları yüzünden. Evet. Peki. Evet. Çok Tombil teşekkür. Tombil dikkat. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür. Görüşmek ben. üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.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 Cem Çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Geçmiş olsun Bey. Teşekkür ederim. Ya, ben da günaydın. Biraz hızlı girdim kusura bakmayın. <gülüyor> evet. Bugün neyle başlayalım? Ya bu şeyi bize izah eder misin Cem? Öncelikle kupayı çalmaya çalışan Trabzonsporlu taraftarın tutuklanması. <gülüyor> Halit Şahin. Onu, onu onu rica edelim. Güven, ...güvenlik zafı ...yani... E, ...bir müze... E, ...güzel bir müze... ...bütün kupalar sergileniyor orada... E, ...herhalde giden gelen yok ki... ...böyle bir şey soyulmuş... E, kişi... tabii benim anlamadım yani... ...hiç güvenlik tedbiri yok mu... ...orada ilgili birileri yok mu... E, ...içerileri gidiyor takip eden yok mu... Yani işte, Şam, bir şeyler... Şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra almış. <gülüyor> Burası bir hukuk devlet. Her ne kadar böyle hırsızlık bu kupa bizim aslında dese de bu yasal merciler tarafından tartışılması gereken bir olay. Bu olaydan sonra benim aklıma şey geldi. Biz siz Avrupa ile beraber Türk halkının Avrupa'ya göçüyle beraber göçü gerçekleştiği takdirde Avrupa'daki zamanında Türkiye'den götürmüş olan tarih eserlerin başına kim bilir ne gibi akıbetler gelecektir. Düşünsenize. Almanya'da müzelere kafa atan insanları. Neyse. Bergama Müzesi bütünüyle Berlin'de. Türkler kafa atıyorlar böyle. Ne? O... Sütunlar. Şaka bir yana hukuk devleti olduğu içerisinde olduğumuzu hatırlatmanın zamanı geldi galiba. Evet. Yani o okuyunca işte aklıma gelen ilk bu oldu yani güvenlik. Yani biz işte bir şeyler yapıyoruz ama işte işin güvenlik bazen e, dikkate almıyoruz. ve Boşlukları da değerlendirenler çıkıyor işte bu örnekteki gibi. Evet. <gülüyor> Piyaz, kupa gitsiydi çok e, herhalde bir e, Eğlen... kandal olurdu. Eğlenceli yani. olurdu ama kupayı götürür ve e, Trabzonspor Müzesi'ne teslim ederdi tahmin e, ediyorum. Bence onun e, da tabi... faili bulunmazdı. Bu, nasıl bulunamadı R şey? R otobüse, otobüse ateş edenler? Reyna saldırısının yani. kim olduğunu, saldırganının kim olduğunu biliyoruz. otobüs ateş edenlerin hala kim olduğu bilmiyor. Evet. FETÖ'cü olduğu da dair bir şeyler çıktı ortaya ama bulunmuyor bu tip olaylarda. Evet. Bu arada az önceki e, programı dinlerken savaş senaryolarınızda e, bir bilgi paylaşım. Kalining, Kaliningart ismi de geçti. Evet. E, Rusya'nın Kaliningart'ta Polonya'ya yönelik füzeleri şu anda hazır durumda bekliyor. Evet evet ha, doğru. çok da, doğru. Ben yeni bir gelişmedi unutmuştum. değil mi? Ama vardı epeydir. Var yani evet, o çok stratejik ederim. stratejik bir nokta Kralingrad. <gülüyor> ee, orada da füzeler e, pol <gülüyor> Polonya'ya yönelik olarak tabii e, fırlatılır mı fırlatılmaz mı bilir miyiz? yani Fırlatılmaz tabii ki de ama böyle bir tehdit, böyle bir hazırlık e, tabii ki var. Yani. Evet NATO'nun yumuşak karnı çok iyi oldu hatırlattım bir eski uluslararası ilişkiler uzmanı olarak e, maalesef unutmuşum. İyi ki hatırlattınca. <gülüyor> Yani takip etti ilginç bir şey Macaristan'dan da söz açılmıştı ee, başbakanı Viktor Olman yanlış Evet. Ee, onun da popülerliğinde e, bir parça e, futbolu da e, ya da sporu da e, eklemek lazım. Hmm. Yani, e, popülerliğinde sporu yapmış olduğu yatırım. O da bir eski bir futbolcu. Gençliğinde amatörlüklerde top oynamış videodon taraftarı. Oh. E, 2010 yılından beri e, 200 milyon euro yakın e, para harcamış e, spor tesisleri için. İşte başta futbol statları olmak üzere e, bu da gayri safi milyar asılarda yaklaşık 0,17'lik bir yüzde e, Fransa'nın 2 ile mukayese edildiğinde 3 misli daha fazla olduğunu söyleyebilirim. yani. Hmm, e, çok önemli bu. Hidekuti, e, şan, e, Puşkaş, Koçiş, Zibor yani. e, e, hücum hattını hatırlıyor. E, tabii bu. <gülüyor> Yani futbol Macaristan'da bir dönem çok popülerdi. İşte e, bu da konuşuluyor e, stantlar işte 100 bin kişilerin e, ciddi oranda stantları doldurduğu bir e, Macar futbolu vardı. Bugün e, tabi e, günümüzde dibe vurmuş bir Macar futbolu var. Tekrar futbolu Macaristan'da e, canlandırmak için o eski şaşalı günlerine geri dönmek için işte Viktor Orbán e, bu yatırımı e, yapıyor. Sadece futbola yönelik bir yatırım değil. ...bütün spor dalları için. Şu anda Macaristan, bu da de ...çok büyük bir... ...yüzme kompleksi, yüzme havuzu kompleksi... ...inşa ediliyor. Çünkü bu yıl içinde... ...dünya yüzüme şampiyonasına... ...ev sahipliği yapacak Macaristan... ...ve Macar yüzücülerinde... ...ne kadar başarılı olduğunu... ...son dönem, son 20 yıllık dönemde biliyoruz. Herhalde bu bir... ...şova dönüşecek... ...Macaristan için ve... ...aynı zamanda da Viktor Orban için... Hmm. E, tabi eleştirenler de var Macaristan'ın içinde e, Vüctor politikasını işte e, spora bu kadar yatırım yap, yapacağını işte eğitim sistemini düzeltse daha iyi olur gibilerinden eleştiriler var e, ama e, sporlar yapmış olduğu yatırımla da Viktor Orban eleştirileri eleştirilere evet belki hak olabilirsiniz ama gençliğin de önünü açmak gerekiyor. Ülkenin geleceğinde gençliğinin zorluğu çok büyük. Dolayısıyla sporda bu amaç hizmet edecek şeklinde e, cevap veriyor bu eleştirilere. Evet. İlginç yani. Evet. evet e, yerler... peki, bu arada şey de yeri gelmişken şey de söyleyeyim bu Dünya Kupası giderek genişleyen sayıda ülke içine alacak şekilde düzenlenecekmiş galiba. 48 ülkeye mi çıkıyor? Tabii şimdi o da e, bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tane spor gündemi. Evet onu konuşalım e, biraz. Tabii e, bu hafta içinde e, FIFA Başkanı Infantino o Dünya Şampiyonası'nda eee oyuncu ülke sayısını 48'e eee bölüm proje vardı zaten. Aslında bu proje Platini'nin bir projesiydi ve 40 ülke düşünülüyordu. platin döneminde bu projeler bu konuşmalar üzerinde duruluyordu. Fakat Infantino bu 40'ı 48'e çıkardı ve kabul de gördü. Bu FIFA toplantısında. Tabi tarih çok önemli. 2026'dan itibaren yalnız 48 ülkeyle oynanacak bu Dünya Futbol Şampiyonası dayız? 2017'deyiz. Yani hmm. 9 yıl sonra. Tabii bu konuda bu karardan memnun olmayanlar da var. Bunlardan bir tanesi Rumunigi, Almanlar. Avrupa Al Fıbol Kulüpleri Birliği Başkanı Rumunigi aynı zamanda. Kararın politik olduğunu belirtip bu karar sporun önüne geçmiştir diyor. Ve bu değişikliği hiçbir şekilde kabul etmiyoruz biz diyor. E, Infantino da e, Almanlara cevap veriyor yani e, tabi bu aldığımız karar Almanya'ya hitap etmiyor dolayısıyla onlar e, bu konu çok eleştirel yaklaşıyor e, diyor e, cevap veriyor ama e, niçin 9 yıl önceden böyle bir karar alınıyor e, bunu da futbolun içindekiler işte Infantino kendi pozisyonunu güçlendiriyor yani başkanlığını 2019 yılında seçimler olacak Çife Başkanlığı için seçimler olacak. İşte bu seçimler için şimdiden koltuğunu güçlendirme çalışmaları olarak değerlendiriliyor. Bana da tabii bu yaklaşım çok doğru geliyor. Geçmişte tabibleten de aynı politika yani stratejiyi güçmüştü. 48 neden 48 i̇şte diyor ki Infantino herkes hayal etsin diyor yani. Bu hayal, heyecan sınırlı kalmasın 32 ülkeyle diyor. E, tabii işin ekonomik boyutu var. 48 takımla oynandığında bu 640 milyon dolarlık ek bir kazanç getirecek TİFA'ya. E, şu anda 2,5 milyar euro civarında ya da 2,5 milyar dolar civarında. Bir kasasına koyuyor. Dünya şampiyonalarının organize edildiği dönemlerde. Buna 640 milyon alardır. Ek bir kazanç sağlıcak. 48, ülke, 48 ülkeyle oynanmaya başlandığında. E, sponsorların da tabii işin perde arkasında bu işi desteklediğini düşünebiliriz. Çünkü e, herhalde futbol e, globalleşen dünyanın en önemli ürünü. E, kitleledi dünyanın dört bir tarafındaki kitleledi bir araya getiriyor bir ay boyunca işte e, herkes futboldan bahsediyor e, şirketlerde bu bir araya gelen e, insanlara ürünlerini sunma şansını yakalıyor şimdi yani, an, yani marketing boyutlarıyla e, şimdi bu boyutu da var e, peki 48 ülke olduğunda en çok kimden faydalanacak e, bu artıştan? ya da e, tabi şöyle bir baktığımız zaman Afrika ülkelerinin e, bu artıştan en çok e, yararlanacağını görüyoruz. E, çünkü e, onların kontenjanı 5 e, 48 ülkeye çıkartıldığında da 9 e, e, olacak bu kontenjan. Yani şu anda 54 e, Afrika ülkesi var. E, bunlardan sadece 5'i dünya şampiyonasına dünya Bo şampiyonasına gidebiliyor. Ama 48 olduğunda bu rakam 9 ülke gidecek. E, tabii ki Infantino'nun seçilmesinde Afrika kıtasından gelen oylar çok belirleyici olmuştu. Afrika kıtası her zaman için e, bu FIFA seçimlerinde çok belirleyici bir rol oynuyor. Bu Blater döneminde de böyleydi. Blater'in de e, seçilmesinde e, Afrika'dan gelen oylar çok büyük e, rol oynamıştı ki e, Blatera'da bunun karşılığını e, vermişti, ödemişti. 2010 Dünya Futbol Şampiyonası'nı Güney Afrika'ya vererek e, o da Blatera'nın izinden gidiyor diyebiliriz Infantino için. E, peki Afrika bu kadar kontenjanı hak ediyor mu? 5'ten e, ona yani %100'lük bir artış söz konusu. E, bunu e, çok hak ettiğini söyleyenler yok. E, yani işte Afrika Kıptası'nın e, fakirliği, şey, alt yapı Siyah, e, yoksun e, ama e, bir yoksun. şans vermek de gerekmiyor mu? E, işte Infantino'da bunu söylüyor yani herkesin Aferin. bir hayal kurma hayal kurma hakkı var biz e. bu hayal kurma hakkını e, sınırlı tutmak istemiyoruz, herkese vermek istiyoruz bu hakkı diyor, humanist olarak yaklaşırsak evet haklısın Can e, senin fikrim gelişir mi bir başka görüş de şu işte bu, bu şekilde orası, oralarda gelişecek diyor bu görüşü de ben bir şekilde kabul ediyorum ne kadar sayı artarsa evet şu anda belki 9 tane Afrika ülkesi dünya şampiyonasına gittiği zaman kompetitif olamayacak ama zaman içinde onlar da gelişecek yani ister istemez belli bir kompetitifliği yakalayacak diye düşünüyorum e, Laf Afrika'dan açılmışken de e, cumartesi günü, yazın e, ya da pazar günü Afrika Futbol Şampiyonası başlıyor. Bunda hmm. hemen bilgisini verelim. Gabon'da e, başlıyor. E, önemli yıldızların da e, forma giyeceği bir e, şampiyon olacak bu. Gelecek haftaki programda e, konuşacağız. Ben bu arada e, bir eğer şeyi bitirdikse şimdilik bu 48 ülkeye çıkarılmasını bizim bir küçük Küçük değil aslında günlerdir devam eden toplantılarımız var. Yalnız savaş meselelerini konuşmuyoruz. Açık gazete ekibi olarak bu Dünya Kupası'nın organizasyonuna bizzat el koymaya karar verdik. 2036'da 96 ülkeye çıkarılmasını, 2050'de de 195 ülkeyle bütün dünya ülkelerinin katıldığı dev bir dünya şampiyonası düzenlemeyi üstleniyoruz biz şahseniz. Çok iyi olmaz mı ama? Yani bu proje gerçekleşebilir. O zaman FIFA başkanlık koltuğunda Ömer Madre'yi görüyoruz o zaman yani o süreç arasında. Evet. Yani. stadyum olarak da bizim bu avlu Avluyu seçti. <gülüyor> Can açık gazeteye sunmaya devam eder tek başına tabii. <gülüyor> Ömer Madre başkan olsun. Başkanlık koltuğuna oturduğu zaman Ömer sen senin de herhalde genel e, tabii ki olarak Her yani de, evet. Her onu da konuştuk ama zaten bu, bu, dünyada 195 şey... ülke var e, bilindiği kadarıyla hepsinin 20... futbol oynaması lazım 200 yani entiteler dahil 200 ama 195 egemen ülke sayılıyor şimdilik egemen ülkelerle sınırlayalım dedik ama de, e, karşı ama teklif şifa. olursa değiştiririz de 200'e de çıkar Yani bu son şansımız çünkü mesela şu anda bir Dünya Kupası'nı ya yani bu bahse, Ömer Madra'nın bahsettiği Dünya Kupası'nı Suriye'de ya da Irak'ta ya da Yemen'de ya da Kuzey Kore'de ya da en son Rus takımlarının da artık e, Türkiye'de kamp gel, yapmaya gelmeyeceği haberini öğrendiğimiz gibi Türkiye'de yapmaya kalkarsak pek başarılı sonuçlar elde etme elde edemeyebiliriz bunu da göz önünde bulundurmak Yok, lazım. Burada tophanede yapılacak. <gülüyor> Direkt tophanede. <gülüyor> evet, ismi, i̇smi de var. Ama ama can şunu da unutma yani şimdi bu tespitlerde bulunuyorsun ama 2022 Dünya Kupası da Katar düzenleyecek yani. Evet. Kat Katar tabii, o... Katar dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. En son patlama ne zaman oldu Katar'da diye sorun size cevap veremeyeyim ben. Yani e, Katar çok güvenli bir ülke olabilir. Katar e, Sıcak. E, tabii e, <gülüyor> tırakyada herhalde daha kadar bile büyük değildir yani. <gülüyor> Toplane Tayfun Stad'de tesislerini de yapacağız. <gülüyor> Ama seçimlerden zaman... hemen önce olursa belki büyütebiliriz aynı zamanda. Evet, tabii. A hangi seçimlerden 2000 İkildiğin... Herkes seçim gelecek 30... diyorlar ya. 2050 seçim. Ne 2050 seçimde bu seçimden başlayalım işte. Vekilleri seçim teklifi diye yazmışlar Allah. Cumhuriyet gazetesinde. <gülüyor> ama uzun, uzun vadeli, uzun vadeli, vadeli düşünüyoruz. Düşünüyoruz, çok kısa ha. kısa vadeli düşünüyorsun seybirler heyecanlıyım e, yani. e, evet, tez canlıyım evet daha uzun vadeli düşünürsen tez canlılığın daha dinamik olur evet. bu arada hoş da bir haber var onu da paylaşmak istiyorum şerepada bi, şeyi bitireyim e, bu çok dünya güzel. şampiyonası Hı. tabii e, Avrupalılar niye karşı geliyorlar e, aslında bu poz her alanı için geçerli çünkü Avrupalıların oranı her şeiler bir şekilde düşüyor yani şu anda dünya futbol şampiyonalarının kontenjanının yüzde kıkık bölümü Avrupa'ya ait e, Tabii bu olan e, bir 20-30 yıl önce %60'larda 65'lerde 70'lerde dolaşıyordu tabi modern sporun da e, tabi ki e, patronu konumunda Avrupalılar hep görüyorlar ve bunu da e, hep korumak istiyorlar ama e, ...değişen dünya düzeninde bu oran... E, ...Olimpiyat Komitesi içinde de dahil... ...üyelerinin dağılımına baktığımızda da... ...orası için de geçerli bu söylediklerim... E, ...bu oran sürekli düşüyor... ...ve e, 48 ülkenin katılımıyla... ...yapılacak bir dünya şampiyonasında... ...Avrupa'nın oranı %33'e... ...inmiş olacak... İşte ...Avrupa'nın işte özellikle muhafazakar kesimi... E, ...bunu kabullenemiyor... ...yani nasıl olur... Yani ...nasıl bizim payımız, oranımız %30'lara... ...kadar gelirler diyor... Böyle bir de perde arkasında böyle bir e, kabullenememezlik de var. Özellikle muhafazakar kesimin. Onlar tabi bu karara da e, hiç de hoş e, bakmıyorlar. Bunun dağılımı çizerek noktalıyım. Evet bu, peki. Ben bir mi? de şeyin sözünü edecektim. Neyin? Bu sık sık adını duymakta olduğumuz Amerikan futbol oyuncusu Kaepernick. Colin Kaepernick, Standing Rock direnişine sürekli yardımda bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Daha doğrusu Kuzey Amerika yerlilerinin hatta bütün dünya yerlilerinin en önemli uzun süreden beri devam eden ve şimdilik de kazanmış o gözüktükleri bir petrol boru hattına karşı büyük bir dikilen kaya Standing Rock direnişi vardı. 50 bin lira bağışladığını açıklamış yıl boyunca toplumsal adalet davalarında da 1 milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt ediyor Güney Dakota, Kuzey ve Güney Dakota'da yerleri, yaşam alanlarını ve kutsal kabul ettikleri mekanları tahrip edecek bu DAPL adlandırılan petrol boru hattına karşı direnişte tıbbi görevlerin üstesinden gelen gönüllü doktor ve hemşehrilerin giderlerini karşılayacakmış. İlginç aslında hem ilginç hem de olayın şu boyutu var bu tabii Avrupa'daki e, sporcular için de geçerli popüler olanlar gelirleri yüksek olan sporcular için e, bir, e, onu bu e, kazançlarının bir bölümünü işte bu sosyal projeleri e, harcıyorlar harcama konusunda hiçbir e, pintilik sergilemiyorlar biz bu kadar para kazanıyorsak topluma hizmet ederek bu paraları kazanıyoruz yani toplum, sonuç itibariyle de topluma bir hizmet et, geri dönüş sağlamak için de kazançlarının bölümünü bu tür faaliyetlere yatırabiliyorlar ama maalesef tabi Olayın bir de başka bir boyutu daha var. Bunu çok da fazla e, dillendirmiyorlar. Bu tür evet şeyleri. çok ilginç. Bunu de onu söyleyeceğim. Çok önemli haberin devamı da ilginç. Hı hı hı. Yani Ekim ve Kasım aylarında da yüzer bin dolarlık bağışlarda bulunmuş zaten. Yani asıl kendisini şeyden biliyoruz. Milli Marş protestolarına başlayan evet. San Francisco 49ers'dan Colin Kaepernick. E, yıl boyunca toplumsal adalet davalarına 1 milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt etmiş. Çok yani önemli. Senin dediğin gibi hiç pinti davranan biri değil. Ve milyon dolarlık söz kampanyası boyunca Temmuz 2017'ye kadar yani 7 ay sonra bu devam bitirecek 1 milyon doları yapacakmış. Ve daha sıra da var. Sadece bağış yapmak değil Birlikte çalıştığım bu organizasyonların içinde de bizzat yer alacağım demiş. Çok Tabii. etkileyici yani. Tabii yani aslında spor, bu sporda son yıllarda başlayan bir trend diyelim. Sporcuların işte aktif sporculuk kariyerlerini bitirdikten sonra böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları, yer alıp işte topluma hizmet etmeleri, yardımda bulmaları. Bunun işte tenisti örneklerini biliyoruz. Özellikle bazı sporcuların kurmuş olduğu vakıflar var özellikle de Afrika'da bu vakıflar ciddi bir şekilde çalışıp yardım götürüyorlar yardıma muhtaç olan insanlara gerek sağlık konusunda gerek eğitim konusunda bu iki alanda çok ciddi çalışmaları var profesyonel sporcuların ama az önce de ifade ettiğim gibi bunları çok fazla medyatik kılmıyorlar kılmak istemiyorlar. Çünkü çok fazla medyatik kıldığınız zamanda başka eleştiriler başlıyordu doğal olarak. Bunu samimi bir şekilde yapanlar çok da fazla ön plana çıkmak istemiyorlar. Ama biraz araştırıldığında bazı isimleri görebiliyorsunuz bu konuda. insanlığa hizmet eden önemli sporcuları. Evet. Türkiye'den fazla bildiğim bir isim yok. Arda Turan ve İdaya Türk Etürkoğlu aklıma geliyor ama o daha çok toplumsal projelere yardım ediyorlar mı bilmiyorum. Evet yani bizde de tabii e, bu tür projelerin e, bir şekilde sporcuların bu süreç içinde olması gerekiyor. Çünkü bizde özellikle futbolcular yani futbolcular e, çok ciddi paralar kazanıyorlar. E, medyadan okuyup, okuyup takip edebildiğimiz kadar kulüplerin işte ciddi borçlanmalarının sebeplenden biri bu. Dolayısıyla e, futbolcuların da Türkiye'de bu tür e, desteklerde bulunmasının ben gerektiğini düşünüyorum. Belki yapanlar vardır e, bizim kulağımıza gelmeyen. Ee, çünkü az önce de ifade ettik fazla medyatik olmak istemiyorlar evet, ee, evet bulursak üstü kapalı bizde çok fazla medyatik kılmadan onların evet. e, yapmış olduğu projelerden bahsedebiliriz ee, bu arada e, Avustralya açık başlıyor hmm. Yılın, e, tenislik ilk Grand Slam turnuvası hmm. şu sıralar 2-3 e, günden beri eleme e, tablosu maçları oynanıyor e, bizden de e, ana tabloda bu sene bayanlarda Çağla Büyük Akçay e, e, mücadele edecek Kurallar da çekildi, ana tablo kuralları belli oldu. Çağlı Büyük Akçayı ilk turda Fransız Ossoyen Döden'le karşılaşacak. Fransızların gelecek yani birkaç yıl öncesine kadar Umut beslediği isimlerden biriydi ama 20 yaşında. Fakat şimdilik patlama yapamadı, Ayaklık çok yüksek, çok da istikrarsız bir raket. Çağlayan'ın nasıl performans sergileyeceğini de merakla bekliyoruz. İkinci tura geçerse de bir başka muhtemelen bir başka Fransız kadın, Garcia ile karşılaşacak. Yirmi bir seri numaralı raket, e, tabi şu artık ana tablolarda bir Türk raketi oynadığını görmek de bir bir tenis sever olarak hem beni hem de tenis severleri ya da Türk sporcuları mutlu ediyordu çünkü bunca yıldır bekliyorduk ki işte ana tablolarda Hı -hı. Türk raketler oynasın diye. Önemli bir gelişim ama Çağla'dan geçen seneki çıkışının devamlı getiremediğinin altına çizmekte de fayda var. İşte İstanbul'da kazandığı turnuvadan sonra maalesef işte Fransa açıkta da biraz kıpırdanma oldu ama sezonun geri kalan bölümünde ve bugüne kadar maalesef o çıkışı devam ettiremedi, devamlı getiremedi. Bakalım Melbourne'de nasıl bir görüntü sergileyecek ee, seri başlarına baktığımızda Bayanlar'da Kerber'i bir numarada görüyoruz ee, O da Tuzrenko ile Karşılaşacak Williams ise Bençç ile e, İsviçre'li Bençç ile e, mücadele edecek 1 ee, ve 2 numaralar e, Kolay rakiplerle eşleşmediğini Söylemeliyim Sürpriz e, mağlubiyetleri alıp e, ilk turda e, Melbourne Macerasını Noktalayabilirler e, görüşünde paylaşayım Erkeklerde ise 1 e, numaralı Murray e, Marşenko ile açılış yapacak İki numaralı Djokovic ise e, Verdasco ile karşılaşacak. E, hemen hatırlatayım. Djokovic-Verdasco 1 e, iki hafta evvel Doha yarı finalinde kozlarını paylaşmış. E, İspanyol Zeket 5 e, kere maç topundan faydalanamamıştı. Evet. E, dolayısıyla e, Djokovic için de zor beşleşme diyebilirim. E, bu arada Federer'in de e, 17 numaralı seri başı olarak bu defaki Melbourne'de raket sallayacağının e, bilgisini vereyim artık. O da 35 yaşına evet. ulaştı. Evet. E Devreyi kapamak üzere anlaşıldı. Evet. Evet. Evet. E, devam eden bir dünya handball şampiyonası var Fransa'da. Türk medyası da çok fazla bu tür haberleri göremiyoruz. Evet. E, bunu da e, gelecek hafta haftaki programda biraz daha bahsedeceğim. Son olarak da bu transferler e, devam ediyor. Biliyorsunuz ara transfer dönemi e, dolar ve Euro e, almış başını giderken e, takımlarımızın yapmış olduğu özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un yapmış olduğu transferler e, dikkat çekici. İşte Galatasaray PAUK'tan e, gezi aldı. E, bir de 4,5 yıllık sözleşme yapıyorlar. Kaça aldı? PAOK a, PAOK a verilen rakam bonservis ücreti 3,5 milyon e, Euro. Euro mu? Yani, Türk lirası değil yani. Evet bunu geçen hafta siz hastayken Biz canlı konuştuk hmm. Hani e, böyle bir seferberlik Vardı e, bütün alışverişler Türk lirası üzerinden olsun evet, Devam de. ediyor e, Ama futbol pek e, bu değişime Ayak uyduramamış gibi gözüküyor Hala e, eurolar dolarlar Özellikle de milyon eurolar Ve milyon dolarlar hmm. havalarda Ne uçuyor. diyorsun Cem Yani terörist muamelesi görebilir Galatasaray Mesela Bütün kulüpler için bu evet, geçerli Evet ve yani e, Palk'tan Bir oyuncu alıyorsunuz 3.5 milyon bonservis ücreti ödüyorsunuz ve 4.5 yıllık Bir sözleşme yapıyorsunuz e, Yarım sezon için 675 bin Dolar sonraki 4 yıl içinde 1.350.000 Euro ödeyeceksiniz Her sezon için Yani e, bu oyuncunun kariyerine Baktığınız zaman e, işte Bulgaristan Hollanda'da başlamış Bulgaristan'da Oynamış ve e, kriz içindeki e, Pauk'a e, gitmiş. Ve bu kadar e, para ödüyorsunuz, yani e, akılsız olacak gibi değil. Çünkü i̇şte kulüpler bunun için borç batağında ve Galatasaray zaten oya finansın fiyereden dolayı ceza almış Konumda borçlarından dolayı e, ödeyememelerden dolayı ve böyle e, bana sorarsanız çok abuk sabuk e, bir transfer, çok ciddi paralar ve e, kimse bunları sorgulamıyor. Yani ne bu kulüp içinde sorgulanıyor? Ee, Bunu aslında e, federasyonu, spor bakanlığı, herkesin bu işleri sorgulaması lazım. Yani bu rakamlar e, beni dehşete düşürüyor. Yani nasıl paralar e, ödeniyor ve değer mi? İşte bu da çok önemli. Yani bu oyuncu, işte yaşın transferi daha da ilkelisi, Matej Mitrović, e, 23 yaşında Viyana'dan transfer edildi. Viyana'da e, 100 bin ya da 120 bin euro e, olarak oynuyor. Beşiktaş'tan bu dönem e, yarım sezon için 600 bin euro olacak. Eee Beşiktaş'ta daha, da mı? Evet ve daha sonraki 3 sezon boyunca da 1 milyon 200 bin euro ödeyecek bu oyuncuya Beşiktaş. Yani şu anda bunu bunun e, Ziyeka'da kazandığı rakam 100 bin euro yani... <gülüyor> İnanamıyorum. Ve i̇nanamıyorum. Cemet organizasyon hiç... değil de şu kupanın oyuncusu mu olsak acaba? Yani belki de <gülüyor> <gülüyor> baktınız da. Yani canım, bizim, bizim bizim e, o, o oyuncu olma şansımız <gülüyor> yok ama sen belki belki olabilirsin. <gülüyor> ne demek benim, niye olmasın benim daha. Ne ki yaşım şurada. Ama yani. bak işte yani savaş e, alakalı demiyor. Kondisyonla alakalı diyor herhalde. Evet. Tabii. Fizik kondisyon tabii çok önemli. Yani evet. çünkü bence sen bu savaş stratejilerinden uzaklaşıp, o e, futbolcu olma stratejilerine eğilirsen çok daha fazla para kazanırsın. Sonra açık radyoyu yine bir sunmaya devam edin. Sen de bizim sponsorumuz olursun. Evet. Takabli paralarla. Atarım bölümü veririm. Asker selamının çıkışta da gelirim size konuk olarak. Bu kadar basit. Ha, yani sen bize sponsor olduğun yani. zaman her hafta konuk ederiz biz Evet, tamam. <gülüyor> tamam. En, az, bizi... en az bir kere. Kombile <gülüyor> efem yapınız onu. <gülüyor> Ve <gülüyor> Bir ilginç haberle de bitireyim e, Yani bu transfer rezilliklerini <gülüyor> Trabzon'un da e, Transfer ettiği bir isim var Meccani, Meccani e, Bir dönem Trabzon'da forma giydi Yaklaşık 2 ya da 3 sezon önce Sonra bu Cezayirli Paralarım e, ödenmiyor diye Trabzon'dan ayrıldı Ayrıldıktan sonra alamadığı 800 bin euro için FIFA'ya başvuru Trabzon sporu Şikayet etti. <gülüyor> Ve şimdi Trabzonspor <gülüyor> futbolcuyu bir buçuk yılına renklerine bağladı. Yaklaşık 2 milyon euro karşılığında. Çok güzel. E, peki sen şikayet eden futbolcuyu mu bağladı? Evet. evet ve e, bir gazetelerin birinde de bu haber şu şekilde veriliyor Meccani yuvaya geri döndü. <gülüyor> Bayağı tören yapmışlar. Ben de şimdi izliyorum da. Forma ama, ama sizin atladığınız bir şey var. Trabzonspor bir yanlışlık yapmış orada. Adamın adı ne? Meccani. Mecanen, yani bedava para almadan çalışıyor. Değil Öyle ya zannetmiş böyle, şey, onlar. Art niyetli bir şekilde intikam alacak olamayabilir mi Trabzonspor yönetimi? Efendim can. Galatasaray ee, Spor Yönetimi sen bizi da nasıl dava edersin de böyle yavaş yavaş ekip ardından böyle en olmadık pozisyonlarda çalıştırabilir mi bu futbolcuyu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yok ya şimdi yönetim değişti değil mi? Mecali zannetti. Düşünsenize soyunma odasına kitlemişler hakem zannedip futbolcuyu ondan evet. sonra. Evet, yani e, ya yani bunlar işte O şeyler Türk, değil. Yani Türk futbolu işte nasıl borçlanıyor Yani bu paralar e, işte nasıl ödeniyor? Nasıl yöneticilik yapılıyor? Yani ee, Neyse Fener'den hiç bahsetmedik Demek ki onlar Para falan ödemiyorlar Çok güzel bir yani, şey Transfer yapmıyorlar Fener'in kadrosu Hı -hı. şu an için Yeterli yani bir tek belki Sansofon olarak belki Bir transfer yapabilirler Bir hücum hattında Çünkü Emenike ile yollar ayrıldı atıfın durumu belirsizliğini koruyor. İşte Sov şu anda Afrika Şampiyonası, Afrika futbol şampiyonasında yani Fenerbahçe'nin bence transfere ihtiyacı yok ama belki bir forvet düşünülebilir, bir forvet transfer edebilirler. Ama onun dışında yani bu ara transfer dönemlerinde ben çok bakmıyorum yani bu transfer dönemlerinde iyi futbolcu bulmanız, ihtiyacı cevap verecek futbolcu bulmanız çok kolay bir iş de değil. Dolayısıyla da transfer yapmamak son derece mantıklı. Yapılacaksa da en fazla 1 milyon o da Türk lirası verilecek. Evet, Türk lirası evet eğer, eğer böyle e, iyi bir oyuncu bulabiliyorsanız e, ki e, iyi futbolcular da ada transferde teknik de olsa gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Ne olursa hmm. O dönem Inter'de sorun yaşıyordu Şinayder. E, Peki Inter'in kanun da giremiyordu. O ada transferde gelmişti Schneider. İşte Yine geriye dönüp baktığımızda hatırladığım Annel Kamas e, Ribery var. E, çok yıllar önce. E, yine ana transfer döneminde gelmiş Ama şimdiki kadar popüler bir oyuncu değil Ribery o dönem için. E, Bunlar tabii faydalı transferler. Ama tabii e, onu geçmez herhalde. Bu faydalı transferlerin toplama. Ana evet. transfer dönümünde. Peki yani, Cem. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonra da aynı zamanda. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Peki, hem çetinle spor. Evet bu şekilde savaşlar ve futbol turnuvalarıyla organize olmak üzerine epey yoğun bir konuşmanlardan bu haftaki şeyi bitirdik açık gazeteyi. Ve şimdi gidiyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. che